Teorist sohbetlerinin 19. dokuzuncusu olmuş. Ee, Türker Ermenler e, bugün konumuz olacak sağ olsun geldi. Ee, e, Galatasaray Üniversitesi'nden, felsefe bölümünden. E, Tarih -e temsil e, diye e, yeni bir kitabı çıktı e, dost Kitabevi'nden e, Onun üzerine e, bir konuşma yapacak. E, bize biraz food thought e, verip ondan sonra birlikte tartışacağız. Yani Türker Öküleli e, ve Romun var. Zaten kitap okursanız dilinden de fark edeceksiniz. Bizden Ayşe'yi yapısı çok e, şey, güzel diliyor. E, şey o, o kadar. kadar. Peki, Merhaba herkese. Ee, önce beni davet ettikleri için Barış'a, Erdoğan'a, Işıl'a ve Çağatay'a teşekkür ederim. Geldiğiniz için siz de sağ olun. Ee, Barış'ın da demin sözünü ettiği gibi... E, konu benim yakın zamanda yapmış olduğum bir çalışma ''Tarih ve Temsil'' isiminde. Ee, merak etmeyin bir kitap özeti geçmeyeceğim size. <gülüyor> Sadece bu çalışmanın en ana e, argümanlarını ya da e, nereden yola e, çıktım ve na nasıl bir e, çizgiyiz dedi ve hangi e, demekçelerle en temel olarak e, ya da en e, ana eksenler olarak e, bunlardan söz edeceğim. Ee, ve sonra birlikte konuşmayı istiyorum siz de isterseniz tabii ee, konu üzerine. Şimdi e, bu çalışma mükevleri tarih ve temsil çok geniş bir alana işaret ediyor. Ama ilk önce <gülüyor> zaman <gülüyor> olarak sınırlamak gerekiyor. 19. yüzyılla sınırlı. Yani 19. yüzyılda tarih ve temsile dair e, bakış... Bakışlar ve bunların birbirleriyle bir açıdan, bakışlara kıs, bir e, kısmi olarak değerlendirilmesi ve bunların bazı açılardan karşılaştırılması. Şimdi neden tarih ve neden temsil ve neden 19. yüzyıl? E, çok kısa bir onlardan e, söz etmek istiyorum. Şimdi i̇lk önce neden 19. yüzyıl? E, Öznel neden ilgimi çektiği için yani 19. yüzyıl. E, Nesnel neden e, 19. yüzyılın e, kendisinden önceki yani hem düşünce tarihi hem e, olgusal tarih diyeyim e, olarak kendisinden önceki yüzyıllardan e, tabii ki süreklilikle birlikte ama bir, bazı açılardan da önemli kopuşları işaret ettiği e, ediyor olduğunu düşünmem nedeniyle. E, temsiliyet ilişkisi bu kopuşlardan biri olarak e, varsaydığım ilişkilerden biri. yani. Temsil eden, temsil edilen, temsil ile e, temsil edilen arasındaki ilişki tabii ki Kant'ın da getirdiği büyük dönüşümle e, 19. yüzyıl boyunca e, kendisinden önceki yüzyıllara e, nispeten ya da kendisinden önceki e, ortaya çıkmış temsiliyet ilişkileriyle karşılaştırıldığı önemli bir dönüşüm e, geçiriyor. En azından ben bu şekilde görüyorum. E, bu şekilde gördüm. Şimdi kimleri kimler var bu dönüşüm içinde? Tabii 19. yüzyıl düşünürlerinin tabii ki yani tamamı değil. Dediğim gibi kısmi bir bakış. Kant'tan yola çıkıyorum ister istemez. E, çünkü e, birazdan sözünü edeceğim birkaç filozofun e, tamamı aslında Kant'la e, bir hesaplaşmayla e, temsiliyet ve buna bağlı olarak diğer konulardaki görüşlerini e, geliştiriyorlar. <gülüyor> E, Fichte'yi ele aldım, Johann Gottlieb Fichte'yi e, ve Fichte'nin e, en temelde de e, dört metnini, biri zaten Fichte'nin ana e, metni, e, bir diğeri e, yine Kant'la hesaplaşarak sistemini e, kurmuş olan e, ve Alman idealizmi diye genel bir şekilde bilinen e, akımın ikincisi Schelling. Şelink'e ee, e dair e, de e, en temelde iki, iki metni aldım. Bir yine Şelink'in e, en temel metni olarak bilinen, hani fihde için, isim şahsıları neyse. Şelink içinde 1800'de tam basılmış olan e, Transandantal Felsefe, Transandantal Felsefe e, başlıklı e, kitap. Bir de Sanat Felsefesi başlıklı kitap. Bir diğer ele aldığım kişi ve bayağı büyük bir yer kaplamış olur aslında sonunda bunun böyle olduğunu fark ettim Hegel ve onun pek çok metni. Yani Eğer böyle sınırlı sayıda olmayan mantık da var, fenomenolojide var, hukuk felsefesinin ilkeleri, tarih üzerine düşünceleri, Ansiklopedinin başka değişik parçaları, doğal felsefesi ve başka pek çok şey. Ve biri de yani ne aldım metinlerden biri de Hegel'di. E, Fichte ile Schelling'in felsefeleri arasındaki fark e, başlıklı metin. Ve bu metin de en temelde Fichte ile Schelling'in felsefeleri arasındaki farkı incelerken e, Kant'la Hegel'in Kant'la bir hesaplaşması. E, da sa sonra, yani kronolojik olarak da sonra, kronolojik gitmiyor, tematik gidiyor bu çalışma. Fakat kronolojik olarak söz edersek de Marx ve Marx'ın da pek çok metni. Burada da Marx'ın tabii ki Hegel'le kritik bir hesaplaşma ve süreklilik, herkesin bildiği. Fakat bir noktada da Fichte ile olan süreklilikleri. E, ve hatta belirli ölçülerde Kant'la. E, bir diğer ele aldığım kişi e, Sören Kirkegaard. E, onun da birkaç metni, işte ironi kavramı, kaygı kavramı ve ya ya da diye çevrilebilecek olan metin. Ve pek, yani yine başka pek çok metniyle kronolojik olarak en son olarak e, Nietzsche. E, Şimdi e, genel olarak konular ve e, özel olarak kişi ve metinler e, bunlardı. Şimdi nasıl bir tarih ve temsil açısından e, bir e, argümentatif e, hat ya da hatlar e, çizilebilir? Kısaca ondan konuşmak istiyorum. Şimdi 19. yüzyıl e, dedik e, ve e, Schelling Schelling'den söz ederken demin kısaca, Schelling'in 1800 yılında yayınlanan e, şey, Transandantal Felsefe isimli metninden e, söz ettim. Şimdi e, 19. yüzyıla birlikte diyeyim, e, ki zaten sanki bu e, yapay ayrımı güçlendirmek ister gibi Schelling'in kitabı tam 1800 yılında e, yayınlanıyor. E, Transandantal Felsefe ya da Transcendance e, malum aslında Kant, Kant'ın kritik döneminden dönemiyle hesaplaşma amacını taşıyan ve onu hem Fichte'nin hem Schelling'in hem Hegel'in özellikle başka pek çok yeri taşıdığı bir nokta. Şimdi yine 19. yüzyılda dolayısıyla yani transandans ve transandantal felsefe tanımları Kant'ın yapmış olduğu ve Kant'la hesaplaşılan tanıma bağlı olarak da ee, ben bilinci diyebileceğimiz, ego'nun bilinci hatta ego'ya ben kavramına dair tanımda da görebildiğim kadarıyla önemli değişimler oluyor. Şimdi bu değişimlerden biri e, Hegel'de şahikasına çıktığını söyleyebileceğimiz e, ego'nun ben'in sınırı yani e, bilincin kendi iç, bilincin kendi işleğiyle e, ve temsilleriyle aslında e, ve bilincin dışındaki alanın yani fiziksel e, dünyanın real dünyanın tam reslerin şeylerin dünyasının işleyişi. Zaten Hegel bu sözünü ettiğimiz e, filozoflar içinde. Bu temsiliyet ilişkisini bilinç açısından en çok ele almış olan ve bu başlıklarla ve alt başlıklarla ele almış olan e, filozof. Şimdi e, benim e, sınırlarına bakıldığında, yani şu anda Hegel'deyim, e, Hegel bilincin kendi işley işleyişini de e, bilincin haricindeki diyelim dünyanın, Fiziksel dünyanın kendi işleyişinde mutlak olarak ele almıyor. Hegel bu iki dünyayı Hegel'in ele aldığı tarzda bir üçüncü noktada birleştiriyor. İşte temsil ve e, yani e, temsil ve temsil edilen, temsil eden ve temsil edilenden bağımsız olarak temsilin kendisi bilincin de fiziksel dünyanın da mutlak bir şekilde Hegeler anlatılıyor bunu. Mutlak bir şekilde içinde yer almayan ama mekan olarak, mekan olarak diyelim, yani ontolojik mekan olarak her ikisinden de farklı bir e, noktada. Hegel'in e, bunu söylememizi e, sağlıyor e, diyebileceğimiz en temel e, terimi de ya da terimlerden biri de ide diyeceğimiz de, ide Almanca, işte Ayte İngilizcesi. E, düşünce ya da fikir demek istemiyorum çünkü Hegel burada öznel bir şeyden bahsetmiyor, o yüzden izninizle ide e, diyeceğim, bundan ayırt etmek için yani ilk atla gelebilecek olan e, anlamlarında. Hegel ideyi tam olarak e, demin aktardığım anlamda e, bilincin ve bilincin haricindeki dünyanın, fiziksel dünyanın diyalektik bütünlüğü olarak tanımlıyor. Bu, Hegel, bu bir yorum değil Hegel'den unuttum. Ve, do, ve bu e, tanımı bütün alanlarda kullanıyor. Yani e, işte birkaç kitabından söz etmiştim. E, gelin de evet, söz etmediğim başka birçok kitabı. E, fenomenolojide mesela e, bilincin e, stoacı aşamasından şüpheci, skeptik aşamasına, oradan mutsuz bilince geçene dek İde'nin nasıl e, bilinç açısından temel bir yapı taşı, bir kurucu öğe olduğunu gösteriyor ve bunu bu şekilde söylüyor. E, sanat felsefesine e, baktığımızda, Hegel'in sanat felsefesi metnine baktığımızda, yine İde ve yine, He, yine Hegel'in e, deyişiyle, e, sanatın ortaya çıkışından, günümüze diyor yani işte kendi döneminde 19. yüzyılın diyor, e, e, kadar yani 19. kendi Hegel'in dönemine kadar İden'in nasıl bir çerçe çerçeve çizdiğini ve bu çerçevenin e, ardışık anlar biçiminde de değil Hegel'in değişiyle e, momentler biçiminde nasıl 19. yüzyıla geldiğini kendi dönemine geldiğini e, anlatıyor ve nasıl aslında e, pek çok konudaki iddiası nasıl sanatın bittiğini nasıl sınırına geldiğini sanatın anlatıyor. Ve tam olarak burada aslında söylemek, söylediği şey e, idenin kavram ile e, kavramın fiziksel dünyadaki tikelliklere ayrış, e, ayrışmasının bir üçüncü noktadaki bütünlüğü Hegel'in ja terminolojisi dünyanın en sarı e, Dili değildir. O yüzden maalesef verdiği örnekler üzerine izninizle birkaç tane gideceğim. Mesela e, sanat felsefesinde e, üç temel e, aşamayı ay ayırıyor, sanatı. Hem sanatı ayırıyor hem e, her disiplini kendi içinde ayırıyor. E, sembolik sanat, klasik sanat ve romantik sanat diye. Bu bir ayrım. E, sanat felsefesinin e, ilkeleri metnindeyim şu anda. Bir diğer ayrım mekansal sanatlar, işte mimari, heykel, resim ve zamansal sanatlar ayrımı, müzik ve şiir ve mimariden şiire dek Hegel'in sistemine baktığımızda ide en primitif formundan, dolayısıyla bilinç en primitif formundan şiirde en üst aşama en üst aşamayı oluşturan şiirin noktasına geliyor. Mesela çok kısa bütünde de bahsettim ama ana eksenlerden biri olmadığı için söz etmedim. Mesela Schopenhauer en üst iki katı değiştiriyor. Yani e, mekansal sanatlar ve zamansal sanatlar ayrım olduğu da var. Tabii ki sembolik, klasik, ve romantik ayrımı Zaten onlara özgü ayrımlar değilim. De. E, fakat en üstte müzik var e, Schopenhauer'da. E, ve Schopenhauer'da Hegel'in idesine ve bilincine karşı ve sahiden de karşı yani literel olarak da karşı çıkarak e, iradenin ya da istemenin objektif will İngilizcesi, will Almancası ile <gülüyor> objektif iradenin ya da istemenin işte will'i nasıl çevrilmek isterseniz e, aşamaları olarak bakıyor. İdenin e, bir bilincin yapı taşları değil Şopenhavr'ın değişiyle kör bir iradenin nasıl bilince geldiği ve bunun da en üst noktası zaten e, müzik. Müzikte artık diyor Şopenhavr e, iradenin nesneleşmesini görmeyiz. İradenin kendisi ortaya çıkar. E, yani şey yerine, ideler yerine bu e, noktada. Şimdi Hegel'e dönersek Hegel e, tarihe baktığında da yine en primitif formdan kendi değişi en gelişmiş forma doğru tarihin yani şimdi olgusal tarihin ya da kendi değişiyle e, olgusal tarihin felsefi sunumunun kendi yaptığı işin tarih açısından bu olduğunu söylüyorum. Hangi aşamalardan geçtiğini söylüyorum. Bilinen bir şey ama bağlamak için tekrarlamak istiyorum. Ee, burada da aşamaları söyleyeyim. Neye göre ayırdım? Sonra söyleyeyim. Ee, i̇lk aşama e, doğum momenti. E, doğum momentinde en ayırt edici olan Hegel'e göre e, ara kurumların bulunmayışı dolayısıyla e, monark ya da her kimse, hatta müstevdit aslında e, tebaayla karşılıklı bir ilişkide e, bireyselliğin ortaya çıktığı Hegel'e göre e, moment, daha sonraki Grek e, momenti ve ara kurumlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. E, Roma e, momenti ise Özellikle 12 levhasıyla bütün hukuk sistemini bugüne kadar temelini teşkil etmiş, e, artık kurumsallaşmanın e, bilincin e, devletin yapısına bir e, yani şey olarak kurumsal bir e, yapı olarak devlete sızmasının en üst aşamalarından biri, ondan sonra da gelen şaşırmayacaksınız Alban momenti tabii ki ve ee, sanatın bitmesi gibi Hegel tarihi de kendi aşamasında bitiriyor. Yani e, Al Alman momentinde. Şimdi bunları neye göre ayırıyor? Evet işte kurumlar dedik ve Hegel'den aktardık. Diye. Ama en temelde e, Ego'nun, benim diyeyim, Ego demek istiyorum yine işaret zamiri gibi kullanmak istemiyorum. Ego'nun Kendisini, Hegel'den alıntılıyor, anlatıladığım yer de Hegel'in mantık bilimi metni. Mantık bilimi metninin ikinci bölümü. Hegel'in, İngilizce essence diye çevrilen bölüm, deyişiyle, Egon'un kendisini kendisine temsil etme yetkinliğinin artışı. Dolayısıyla ben bilincinin diyebiliriz buna ve ee, yine dolayısıyla Hegel bunu e, insanın kendini, insanın bilincini e, nesneleştirip Hegelden alıntılıyorum e, insanın bilincini nesneleştirip kendisini bir başkası gibi arzu nesnesi haline getirmekten geçtiğini söylüyor bu sonuncudaki son söylediğim nokta da ee, bilinci, insanın kişinin kendi bilincini bir arzu nesnesi haline getirmek ve daha sonra bütünlüğü sağlayıp bu arzuyu tatmin edip bu ben bilincini kurmak Hegel'in terminolojisiyle. Ee, bu da tam olarak e, Geist'in fenomenolojisindeki genelde köle efendi diye bilinen as aslında e, teba ve efendi demeyi tercih ettiğim e, bir bölüm. Ee, bunun bir nedeni de, yani Almanca'da maalesef sklave, köle demek istediğinde Hegel bu kelimeyi kullanıyor, slave, İngilizceye geçen. Burada çok net olarak knecht kelimesini kullanıyor. Ya ben de bunun bilinçli bir dönüşüm olduğunu, ya bilinçli pardon, tercih olduğunu e, düşünüyorum. Ee, knecht de biliyorsunuz Hermann Hesse'nin Boncuk Oyunu kitabındaki ana kahramandır, hayatını Manastır'da geçiriyor, o bir yerde de köleydi aslında. Manastır'dan da bütün felsefenin boncuk oyunu olduğunu anladığında kaçıyordu. Kaçıyordu ve ölüyordu ama. <gülüyor> <gülüyor> Burada he söylediği şey yani şimdi iki metni birlikte almaya gayret edersem yani mantık bilimi metninin ikinci kısmıyla sindeki Efendi teva diyelektiği diye kendisinin başını taktığı bölümde burada Hegel şunu söylüyor artık diyor kendi dönemi için artık risk almayan kişi yeryüzünden silinecektir risk risk alma dönem kendi sözü risk alma dönemine geldik. bundan Hegel fazla da memnun değil e, fakat bir ağıt da yakmıyor e, önceki döneme, sanayileşmenin öncesindeki döneme. Fakat şunu söylüyor, e, burada risk almayan kişi persona olarak kalmaya mahkumdur. Persona ile de kastettiği, persona maske evet biliyorsunuz Yunanca. Eee <gülüyor> Piyasa piyasadaki eee rekabete hiç bulaşmamış diyeyim. Rekabete hiç bulaşmamış. Sadece izlemekle yetinmiş ama kendisini kendisi olarak e, ortaya atmamış bir kişi. Yani en nihayetinde yine kendi deyişiyle risk almamış olan bir kişi. Bu kişi e, diyor Biohegel alıntı yapıyorum. Ee, bu kişinin bilinci daha doğrusu kendi bütünlüğünü başkasının dolayımıyla medyasyon başkasının dolayımıyla kurma şansını da kaybetmiştir. Ancak bir başkasıyla öteki lafını sevmediği için başkası diyor ama kastettim öteki yani. Ee, yani. Kişinin kendi bütünlüğü yani bilincinin bütünlüğünü ancak bir başkasının dolayımıyla, kendisi olmayanın dolayımıyla kurabileceği ama başkasının dolayımına da ancak risk ala kendi döneminde ancak risk alarak girilebileceği. Dolayısıyla risk almamış kişi başkasının dolayımından da yoksun kalmış, dolayısıyla kendi bilincinin bütünlüğündeki çatlağı diyelim, ona yakın bir laf ediyor zaten çatlağı da kalıcı bırakmış olan kişi. Yani tam olarak aslında şunu söylüyor. Dönemimizde diyor, işte benim ilk astrokele aldım, 19. yüzyılda. Dönemimizde risk almayan kişinin yarılmış bir bilinci olacaktır. Bilincinde, bilinci hem kendi bilinci olacaktır ama bir yandan kendi bilinci olmayacaktır. Bilinçli, yani şey olarak bilerek bu çelişkili ifadeyi kullanıyor. Çünkü bu kişinin bilinci çelişik bir bilinç olacaktır. Başkasının dolayı bundan geçmeyecekse bu bilinç, ancak ee, kendi içinde e, yarılmayı göze e, alacaktır. <gülüyor> Hegel'den biraz ee, kronolojik olarak önceye gidersek ve yine e, aynı e, alan e, içinde e, Hegel aslında e, az önce genel hatlarıyla kısaca ne kadar kısaca sözünü ettiğimiz e, görüşlerini çok büyük ölçüde e, Kant'la sözünü ettiğimiz gibi ama aslında çok baya bir ölçüde de Fichte ile hesaplaşarak yapıyor. Bu nedenle Fichte aynı konuda yani e, bilincin kendisini kendisine temsil etmesi e, konusunda e, Hegel ile Fichte arasındaki bağlantı neydi, ne oldu? Ona bir e, bakmak istiyorum. <gülüyor> Şimdi Fichte'nin de temel e, ele aldığı e, nokta e, ya da alan konu e, yine 19. yüzyıl insanının diyelim ya 18. 19. konsiyonu dair 19. yüzyıl sanayi devriminin insanının kendisini kendisine nasıl temsil ettiği. Şimdi e, Fransız devrimini savunmak için e, yazdığını söylemiş olduğu e, kitapta. Ee, şunu söylüyor. Zaten e, kitapla ilgili olarak yani çalışma daha daha doğrusu e, bir arkadaşıyla bir meslektaşıyla me mektuplaşırken e, şunu söylüyor. Fransız devrimi insanların insanların özgürleşmesini insanların zincirlerinden kurtulup özgürleşmesini e, sağladı. Ben de diyor her zamanki tevazuydu e, ben de insanların bilinçlerini esaretten kurtaracağım. Ama 200 yıl oldu hala konuşuruz. Ee, burada söylediği şey şu. Fichte de tabi Kant'la hesaplaşarak bunu yapıyorum. Bilinç kendini kurmaya bir etkinlikle başlar diyor ve praksisle yani. Ve Yine sözüne etmiş olduğum, Marx'ın en etkilendiği noktada bu oluyor ve bunu Marx kendisi söylüyor. Yani, benim ee, şunu söylüyor, bilinç, bilinç kendini kurmaya etkin haldeki bir ego, ego olarak değil, egonun etkinliği olarak kurmaya Yani Yani İncil'deki önce söz vardı gibi. E, Fichte'de de önce praksis var. Bilinç praksis, bilincin praksis hali en kendi deyişiyle orijinal e, hali. E, şimdi burada sözünü ettiği e, Fichte'nin İngilizce pozipsiz diye çevrilen, Almanca zetsin. Fichte, o sözünü ettiğim iki kitabında, doğal hak ve etik, özellikle doğal hak kitabında, eee yasayı yani pozitif hukukun pozitif hukuk çerçevesindeki yasayı yani gezer üzerinden Bu fiilden türetiyor. Yani şu bilincin praksis hali yani diyor fihteden hatırlıyorum. Bilincin praksis hali yani bilincin kendisine ilk yasa vaz ettiği hali. Onun aynı zamanda bir pozitif hukuk çerçeve pozitif hukuk kurmasını ve hukuki çerçevede yaşamasını da sağlamıştır. Yani bilinç kendine yasa koyduğu için ya da kendini kendisini kendisi olarak eee ettiği diyeceğim hani eski dilde pozitif hukuka vazii hukuk de, denmesine de deniyor bu günümüzde özellikle. Olarak. Ee, bilinç kendisine yasa koyabildiği için ve bilinç yine kendi de işiyle, temsiliyet ilişkisinde kanttaki gibi diyor doğrudur yanlıştır ama Fichte'nin kant eleştirisini değil ee, kanttaki gibi alımlayan pasif konumdaki değil e, doğrudan doğruya temsili temsilleri kuran e, inşa eden temsilleri temsillere de temsillerin dünyasına da yasa koyan bir bilinç olarak aktif durumdadır. Ve şunu söylüyor. E, Kant'ta biliyorsunuz kendinde şey e, kavramı var. Kant, yani çok kısa bir iki cümleleri biliyorsunuz. Kant şeyi söylüyor. E, biz şeyleri ancak, nesneleri değil çünkü o kuruluyor biliyorsunuz. E, biz şeyleri ancak göründüğü kadarıyla, bize göründükleri kadarıyla bilebiliriz. Dolayısıyla e, biz yani bilinç nesneyi inşa etmeye sıkı kampçılar bu inşa sevmiyorlar ben sıkı kampçı değilim ee, bilinç e, nesneyi inşa etmeye şeyin kendisinden değil onun görünüşünün kendisinden başlar görünüş dediğim kelime de İngilizce Appearance diye çevrilen Almacası orijinali yani Erschweinl olan kelime yani bize göründüğü kadarıyla shine ettiği kadarıyla e, biz biliriz. Ya, e, dolayısıyla da şeyi kendinde olarak bilmemizin imkanı yoktur. Yani bilinç bilincin çarptığı bir duvar bir noktada. Ve ondan sonrasını zaten e, bir tekillik mi, bir çoğunluk mu içerdiği de belli değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela Chopin'a e, bu kavramı sistemini alıyor. Yani Fichte, Schelling ve Hegel'den farklı olarak yani Fichte, Schelling ve Hegel reddediyor kendinde şey e, Schopenhauer alıyor e, bu kavramı ve çok kısa sözünü etmiş olduğum e, iradenin nesneleşmesini de aslında buradan yola çıkarak anlatıyor Nes, e, Kant e, şunu söylüyor e, tekil olan bir şey e, bize bir çoğulluk olarak mı e, görünüyor yani tekil yalın bölünemez bir bütün mü bize bir çoğulluk olarak geliyor. Dolayısıyla çoğulluk, işte Chopin Harun oynadığı oynadığı nokta bu. Dolayısıyla çoğulluk aslında bir bir, bir bir hayal mi? Bir şahin mi? Ee, ya da hayır, her görünüş evet tek bir şeye bağlı ve her şey kendi görünüşünü mü sunuyor? Kendi görünüşüyle mi bizim algımıza e, tabi oluyor. Fikr de bunu reddetmekle zaten işe başlıyor ve şunu söylüyor: e, bir şey bir şeyin e, kendinde olması mümkün değil. Çünkü ben bir fikirde devam ediyorum Çünkü bir şey biz biz bir şey üzerine konuşabiliyorsak yani epistemolojik olarak diyeyim bir şeyi öğrenmeye e, doğru bilinç biz akta bir etkinlikte bir edimde bulunmuşsa o şeyi zaten hali hazırda temsil etmişiz demektir. Bilinç diyor Fichte dolayısıyla e, ancak temsil etmiş olduğuna yönelir. Temsil etmiş olduğunu bilmeye yönelir. Hatta ancak temsil etmiş yani hali hazırda temsil etmiş olduğunu e, algılamaya yönelir. Yani sadece epistemolojik değil aslında e, algıya Tabi olan şeyler de ya daha doğrusu bilincin algılama faaliyeti de bu. Bir şeyi algılıyorsam ben, onu zaten temsil etmişimdir ki algılayabiliyorum. Burada devreye giren ise ikinci dereceden bir temsil. Temsil etmiş olduğum şeyi o temsil e, dolayımıyla, do, e, o temsil dolayımıyla bir kez daha temsil edebiliyorum ve ancak bu şekilde fikre göre. Ve ancak bu şekilde temsiliyet ilişkisi açılıyor tam olarak. Açılma terimini kullanıyor. Birinci ve ikinci temsil arasındaki e, ilişki. Şimdi e, bunun pardon, bunun tarihle nasıl bir e, ilgisi var? Burada yine o e, ilk dönem metinlerinden sözün etkili metnelerinden arsaydı. Şimdi e, filtenin bu mehline baktığımızda, yani o Fransız devrimi e, üzerine olan mehline baktığımızda aslında bir yandan da Kant'la bir hesaplaşma olduğunu görüyoruz. Ama daha şu kitaptaki gibi net bir karşı çıkış değil. E, şunu söylüyor e, Fichte, biz tarihe dair yargılarımızı, tam yargı kelimesini kullanıyor. Muhtaylı Almanca diyeceğiz. Ee, biz tarihe <gülüyor> biz tarihe dair e, yargılarımızı ancak temsiller üzerinden verebiliriz. Ve şöyle bir e, şey kuruyorlar. E, kur, e, şema diyelim. Resim çiziyor yani. En temel yani en e, tarihe dair bakış açısından çizdiği resim bu kitapta da daha sonra biraz değiştiriyor ee, bilinç her şeyi içine alan doğrudan anlatıyorum kitaptan, yani ee, bilinç her şeyi içine alan ve her şeyi kapsayan bir alan yani bu açıdan bakıldığında bilincin e, bir dışarısı yok Ee, ya yani bir nevi ya yani bir nevi bir metaforumu maruz görün bir arkeolojik bir alan gibi kazıyor bilince tarihe dair yargıda bulunabilmek ve bu yargı yoluyla tarihi olguları Aslında anlamlandırabilmek yani kendi bu sefer kendi deyişi, tarihi olguları e, bir neden sonuç ilişkisi içine yerleştirebilmek için Hegel'in gelin etkilendiği yerlerden bir de bu bir içeride, yani iç içe daireler içinde tasku etmiş. Bir içeride, yani bilincin bir içinde doğal hak bulunuyor. Ee, ve bu noktada, bunu doğrudan doğruya Kant'tan almış ve kendisi de söylüyor, ödev ahlakı. Ee, bir üçüncü alan, yani daha da içeride bir üçüncü alan genel olarak sözleşmeler alanı ve bunların hepsinin birbiriyle uyumlu olması. Yani sözleşmelerin doğal hak ile, doğal hakkında bilincin mekanizması ile uyumlu olması bekleniyor. Üç temel sözleşme var. Biri mülkiyete dair sözleşme. Diğeri güvenliğe dair sözleşme. Üçüncüsü de bir aradalığa dair sözleşme. En içerideki daire ise artık devlet ile yapılan sözleşme. Yurttaşlık sözleşmesi. Dolayısıyla FİH içinde politik öznenin ortaya çıktığı yer. Ama işte buradan bilinçten doğal hakka, doğal haktan onunla uyumlu olması gereken sözleşmelere sözleşmelerden de yurttaşlık anlaşmasına gidiyor. İki noktadan daha söz edip bir ara vermeyi önereceğim. Marx'ın Fichte'den, Fichte'nin praksisi, eylemi temel olarak alması nedeniyle etkilendiğini söylemiştik. Bundan da ilk bu arada 20 yaşında babasına yazdığı mektuptan haberdar oluyoruz. Mektupta herkes Hegel'in benim üzerimdeki en önemli sistem olduğunu düşünüyor. Yani bana etki eden diyor. Halbuki şu aralar ben en çok Fichte'den etkileniyorum. Diye. Babası da böyle bir mektuplaşması var. Ee, <gülüyor> Falsafa tarihi nasıl izim tarihi zaten. <gülüyor> ee, i̇şte de kapitalin birinci cildinde ki meta fetişizmi üzerine e, başlıklı ilk bölümünde. 14. dip dipnotta söz ediyor. <gülüyor> fazla söz etmediği için bunu akılda tutmak zor değil yani, ya. <gülüyor> yani. En çok etkilendiğiniz kişiye en çok uygun edersiniz. <gülüyor> ee, orada şunu söylüyor o notta tam meta fetişi üzerine. İki meta karşılıklı olarak değişim değerleri üzerinden Fichte'nin iki öznesi gibi dururlar diyor. Dolayısıyla, birazdan daha söz edeceğim. E, dolayısıyla de iki öznenin özne demiyor, engol diyor. diyor. E, Fichte'ci, yani Fichte'nin tasvir ettiği iki öznenin karşılıklı birbirini tanıması gibi e, piyasa ilişkilerinde iki meta e, değişim değerleri üzerinden birbirlerini tanırlar diyor. Yani az önce kısmi olarak aktarmış olduğum Hegel'deki bilincin kendi bütünlüğünü başkasının dolayımıyla kurmasını da göz önüne alabiliriz ama Marx bu noktada Hegel'den söz etmiyor o yüzden ancak göz önüne alabiliriz. Ee, bu da şunu söylüyor e, Marx. yani fikriyatı yaptığı ölçüde nasıl ki diyor e, non ego ile tezat anlamda bir karşıtlık içinde ben nasıl ki diyor yine e, Ego hem kendine vaz ediyor diyeceğim, yani Zetson filmi kullanıyor, Çünkü. yani yasadın türetiği, yani bilincin kendisine yasak olduğu, bilincin kendi normunu kendi oluşturduğu. Ha, buradaki temel problem, yani 19. yüzyıl insanında, genelleme yaptığım farkındayım ama yanlış değil en azından. E, bilincin normlarını kim ortaya koyar? Bilinci kim oluşturuyor? Ya benim bir cevabım yok ben <gülüyor> ee, şunu söylüyor. Fihde'de eko hem kendisini vaz <gülüyor> ediyor, kendi yasalarını koyuyor. Ve bu şu demek, kendisini kendisine özgür etkinliği ile temsil ediyor bu fihdenin sözü. Yani bir nevi şeyin eee <gülüyor> Yani karşısına yerleştiriyor kendisini kendisinin karşısına yerleştiriyor ama aynı zamanda kendisi olmayanı kendisinin değinlemesi değil mantıklı değil. yani negasyonunu kendisi olmayanı da ortaya kendisi olmayanı da, da yasasını koyuyor. Dolayısıyla sınırdan bahsetmiştik ego kendi sınırını kendisi çiziyor ve aslında eee Kendisi çizmekle birlikte kendisini sınırlamadan var olması da mümkün değil. İşte diyor Marx, iki meta karşılıklı olarak birbirlerine muhtaç halde dururlar. Ama ikisi de birbirinin değişim değerini ancak diğeri üzerinden söyleyebilir. Yani diğer metalarla ilişkisi, artık soyut olarak iki metadan yapacağız diyorlar. Ee, bu nedenle de e, değişim değeri ve şunu söylüyor hatta eğer metallar konuşabilseydi, yani dili olsaydı diyebiliriz ama konuşabilseydi diyor. Metaller konuşabilseydi bizim değişim değerlerimiz ve birbirimize olan mahkumiyetimiz haricinde bir varoluşumuz yoktur. <gülüyor> Dolayısıyla burada bir nokta daha açılıyor aslında, daha önceki yüzyıllardaki, daha önceki düşünürlerden diyeyim, en önemli farklılaşmalardan biri bir olarak Tekillik, yalınlığı içinde tasvir edilmiyor. Yani iki olmadan bir anlatılmıyor. Yani şunu söylemek istiyorum, artık Aristoteles'teki gibi, Hobbes'teki gibi, Hobbes'teki bireyin anlatılışı gibi Hatta Hume'daki bireyin anlatılışı gibi. Tekin olanın tekilliği ve yalınlığı içinde anlatılması... bunun dönemi 19. yüzyıla girerken yavaş yavaş kaybolmuştu. Bir noktadan daha söyleyeceğim. Hegel'e dair eleştirilerinde ve Hegel'den etkileniş biçimlerinde birbirleriyle çok alakasız dursalar bile çıkardıkları sonuçlar açısından Hegel'e dair eleştiren hipotezleri bakımında e, çok benzediğini düşündüğüm bazı açılardan iki kişi. O da Marx ve Kierkegaard. Dolayısıyla Kierkegaard'a dair bir iki şeyden de söz edip bir ara vermek istiyorum. E, Kierkegaard ilk eee metni, yani doktor ötesinde ilk e, metni, ironi kavramında e, doğrudan doğruya atıfta bulunarak ya bulunmayarak, yani örtük ya da açık diyeyim, e, biçimde Hegel'in işte biraz önce kısaca söz etmiş olduğu e, moment kavramını ve dolayısıyla bu e, çeşitli aşamaların nasıl aynı zamanda birbiriyle iç içe olduğu yolundaki e, görüşünü ironi kavramına uyguluyor. E, ve Hegel'in sanat, e, işte sanat felsefesi işte sözüne etmiş sanat felsefesi metninde Fichte'ye yürüyüş e, ironi açısından yönelttiği eleştirinin tıpa tıp aynısının ironi kavramıdır. Hegel aslında bularak yapıyor. Şimdi şu. Hegel ironiyi 19. yüzyıllı ortadan yani Fichteci ironiyi, Fichte ironiden hiç söz etmediği halde Hegel ve Kierkegaard ironi ekseninde Fichte'den sonra yeni bir ...hat açıldığını diyeyim... ...çok açık bir şekilde söylüyorlar. Fakat Hegel bundan çok muzdarip. Kirkegel sadece... ...tespitle yetiniyor. Ama tespitleri... ...birbirinin hemen hemen aynı. O da şu... ...Hegel bunu hem... ...sanat felsefesi... ...metninde söylüyor... ...onun girişinde... ...hem de hukuk felsefesinin... ...ilkeleri metninde söylüyor. Ee, Fichte ile birlikte Sokratik ironi Rayından çıkmıştırı getiriyor. Yani artık ironi kullanıla gelen anlamdaki ironi değildir. Ee, Sokratik ironi e, deneysel ampirik içerikten e, değilleme negasyon yoluyla kurtulup bir yerde saf formu elde etmek içindi. Yani Platon Sokratik ironiyi bu nedenle kullanıyordu. Saf forma Eidos'a ulaşmak için o bir yöntemdi ve ampirik içeriği değilleyerek e, yok etme amacını taşıyan bir yöntemdi. E, Fichteci ironi ise sadece yıkıma yönelik bir ironidir diyor. Yani çevirisi distraktivitesi. E, çünkü Fichteci ironide eyko hem kendisini hem değillemesini vazgeçiyorsa ve onları yasa koyuyorsa kendisine ve kendisi olmayana bu vazgeçtiği gerçekliği vazgeçtiği gibi ortadan da kaldırabilir. Dolayısıyla ortada ne geldi alıntı yapıyorum ne devlet ne ahlak ne kilise ne din ne de Etik kalır. Hem ahlak hem de etik kullanıyor. Ne de etik kalır. E, Fichte'nin sistemi objektif normlar e, objektif normların mutlaklığının sarsıldığı bir sistemdir diyor. E, da böyle söylüyor ama artık dönem bu, budura getiriyor Kierkegaard. Evet sarsılmıştır ama sarsılmıştır. Hegel bunun içinden çıkılması gerektiğini söylüyor. Ve aslında e, Fichte'nin sistemini e, kendi e, edebi yazım teknikleri için e, temel olarak alan Alman romantiklerini itibaren söylüyor. E, şunu söylüyor, işte Friedrich Schlegel, August von Schlegel, e, Tieck, Zolger, işte Novalis, e, yani işte. 1790-1800 arası kısa bir dönemde o bu ön romantikler denilen romantiklerden. Dolayısıyla e, Fichte'nin sistemi aslında sadece felsefi olarak değil, edebi olarak da e, etkileyen e, bir sistem. Fakat aynı zamanda e, Hegel e, her sistem gibi kendisinin sisteminde, Fichte'nin sisteminde İyi. tarihi bir moment olduğunun da e, bilincinde. Değil. Ve şuydu. hocam tarih ve zaman arasında bir fark var mı? Varsa neler? E, tarih ve zaman arasında fark var mı? Varsa nedir? diye evet, sorumlu soracağım. <gülüyor> Hegel açısından söyleyeceğim. Çünkü onun açısından çok net fark var. E, çünkü Hegel eee bunun yola çıktığı yerde aslında Kantın e, birinci kritiğindeki yani yola çıktığı yerlerden bir teknik kaynak söyleyebilirim. Kantın birinci kritiğindeki antinomiler bölümünün üçüncü antinomisi plas. E, bu üçüncü antinomiy. Ee, tez, yani bütün antinomiler dört tane antinomiler ee, Tez ve antitezin eş değerli geçerliliğinin ispat edildiği. O yüzden antinomi. Antinominin tez kısmı şimdi zamana bağlayacağım yani. şey değil, Uzaklaşma. Bilmiyorum. Antinominin tez kısmı e, mekanik nedenselliğin haricinde bir özgür nedensellik vardır. İspat açıklama açıklama <gülüyor> Geçerli. Antites, e, özgür nedensellik yoktur, mekanik nedenselliğin dışında herhangi bir nedensellik yoktur. E, ispat açıklama geçerli. Bu yüzden antinom şey bu, bu, bu, bu aklın anomalisi. E, aklın birkaç tür anomalisi var kampta. E, biri antinomiler, yani bu a, a, e, aklın anomalileri. Ee, akıl sap akıl kendi sınırları dışında yapılması gereken bir işi kendi sınırlarının içinde yapmaya kalkışırsa çıkıyor diyorsunuz. Ee, Hegel bir mekanik zaman olduğunu e, söylüyor. Yani bilincin hiçbir müdahalesinin olmadığı ardışık anlardan müteşekkil bir zaman. Ee, bir de işte momentten söz etmiştik. Ee, momentlerin yani bilincin kendi kavradığı tam olarak kavradığı greifin fiilini kullanıyor. Zaten kavram da biliyorsunuz. Begriff de kavramak. Yani Almanca'da kavramaktaydı. Ee, burada bilinç akıp giden zamanın anlarının her birinin bir momente dönüştürerek yani kavradıklarının her birini bir momente dönüştürerek mekanik zamanın bilincin zamanı olmasını sağlıyor. Ve artık zaman akıp gitmiyor. Birbirleriyle çelişik olanlar her neyse, mesela işte sanat formlarından söz etmiştik. Ee, mesela sembolik ve klasik bir üst momentte romantik formda duruşuyor. Birbirlerini değilleyerek ama aynı zamanda birbirlerini muhafaza ederek bilincin düzeyi açısından bir üst momente çıkarıyor. Dolayısıyla hiçbir şey hiçbir yere kaybolmuyor artık. Bilinç hepsini, ama bu sefer bu kez tekil bilinçten değil. Geist'dan söz ediyorum. Yani dünya ruhundan ya da nasıl bunun orası tüyü gitmek Artık e, içinde bulunduğu yani doğal bir biçimde içinde bulunduğu yeryüzünü kendisinin kılıyor. Kendi bilincini kılıyor. Ki zaten Hegel'de e, doğallıktan uzaklaşıldığı ölçüde rasyonaliteye akliliğe yakınlaşılıyor. Zaten o tarih konusunda işte Doğu momentinden, Alman momentine olan e, yükselme, çıkış doğallıktan da e, akliliğe, rasyonelite anlamında akliliğe olan bir kutu. Buyurun. Hegel hakkında e, söylediklerimize dair sormak istediğim birkaç sorun var aslında. <gülüyor> Yani doğru anladıysam, Hegel'in öz bilinç, ben ve başkası dolayım hakkında söylediklerini 19. yüzyılda, yani belli bir tarihsel bir momentte, benim kendini temsil etmesine dair program olarak yorumladınız. Yani bu, e, fenomenolojinin kendi bağlamından e, çıkmak ve onu fazla sosyopolitik bir tarihe indirgemek değil mi? Yani... E, benim kendimi temsil etme problemi e, fenomenolojinin yani problem tarihsel, sosyolojik olmaktan çok e, fenomenolojik mantıksal diyorsak eğer bu yorum ne kadar doğru olabilir e, bir de bunun temsil meselesiyle ilişkisi yani fenomenolojideki bütün hikayenin özü diyebileceğimiz şey zaten Korşetelon'tan temsil iklinden kurtulmak ve kavrama gitmek ve bunu da sanat meselesiyle ele aldığımızda sanatın, yani felsefenin sanata ve dine dair üstlüğünün zaten temsil fikrinden kurtuluşu olduğunu söylemek zorundayız. Yani bu, burada üç soru var. Üçünü de sorabildim bilmiyorum ama. Ee, şimdi ilk sorunuzun cevabı hayır <gülüyor> ama ondan geçeyim. Yani Bağlamdan çıkarmak olmuyor çünkü bir kere ee, fenomenolojiyi özellikle ben e, fenomenoloji olarak almadım. Yani fenomenolojiyi mantık bilimi metninden bağımsız olarak ele almak mümkün değil zaten. E, bu, bu noktada da şimdi fenomenolojinin bir gidişine diyeyim, bakarsak yani e, fenomenolojinin akışına bakarsak ve mantığın akışına bakarsak mantık marum işte zayn'dan varlıktan, being'den başlıyor. Daha sonra işte Weissen, Essence'den geliyor ve kavrama ulaşıyor. Şimdi ikinci aşama yani e, şey, Weissen yani işte, özlemek istemiyorum ama varoluş bir yerde Şimdi, tekilliklerin ortaya çıktığı yer. Yani e, birinci Bölüm yani bunun fenomenolojiyle bağlantısını söyleyeceğim birazdan. Birinci bölümde ilk olarak varlıkla bir sonsuzlukla karşılaşılması şimdi şunu şöyle söyleyeyim. İkiden üçe çıkartırsak metinleri. Hukuk felsefesinin ilkelerinde ilk bölüm soyut hak bölümü. Ve bilinç, hak kavramıyla sonsuz olarak karşılaşıyor. İkinci bölümde, ya ikinci momente aslında yani Hegel'esinden söylersek, e, tekillikler ortaya çıkıyor, yani ahlak, moralite bölümünde. Ve e, bu kez bilinç, sonsuz olan hak kavramını tekillikler üzerinden sınırlıyor. Üçüncü bölümde, işte etik hayat diye İngilizce ve Fransa'ya söylenen Zitnikayt bölümünde, bu her ikisinin aslında bir üst momentteki bir arada oluyor. Şimdi bu hukuk felsefesinin ilkeleri. Mantığa bakıyoruz, mantığa baktığımızda e, bilinç varlıkta yani sonsuzla karşılaşıyor, sınırını ikinci bölümde, ikinci momentte görüyor. Ve üçüncü bölümde ki bunu bilincin özgürlüğü diye adlandırıyor, e, işte begriffte kavram bölümünde ortaya çıkıyor. Kavram doktrini aslında o bölümde tamam. Şimdi fenomenolojiye baktığımızda. <gülüyor> bilinç <gülüyor> bilinç işte sözünü ettiğimiz işte stoa bir bölümde stoa e, skeptizm stoaizm skeptizmde mutsuz bilinçten geçiyor iki ve bu bir bilincin eğer bir e, süreci ise süreci ise tamamı sondan bir önceki bölüm hatırlarsanız yani e, sanat kavramından bir önceki bölüm yani artık bilinç özgürleşti diyorsunuz yani o dışından sonuna dek. Mutlak özgürlük ve terör bölümü. Mutlak özgürlük ve terör bölümünde e, birdenbire değil bence ama öyle de bakılabilir. E, Hegel Fransız devriminin hemen ardından gelen... Ve malum işte Fransızların resmi olarak terör dönemi adlandığı dönemi anlatıyor. Ee, bir önceki bölüm ise, ya fenomenolojideki bir önceki bölüm, ee, hukuk felsefesinin ilkelerinde aslında bu üçüncü bölümün üçüncü ana bölümü. Aile ve işte şeyden sonra, işte sosyalistimiz bu şeyden sonra, sivil toplumdan sonra. Bu nedenle fenomenoloji kendi başına bak, kem, e, fenomenolojiye kendi başına bakıldığında <gülüyor> kendisinin gittiği yer de başka bir nokta. Bir önceki bölümde zaten hukuk felsefesinin ilkelerindeki devleti anlamış. Fenomenolojiye kendi başına bakmak durumunda değiliz. Mantık ve e, hukuk felsefesinin ilkeleriyle bakıldığında e, süreç itibariyle aralarında net e, analog bile değil yapısal bütünlük var, öteki sorunuzla bağlantılı olarak iki tür temsilden bahsediyor aslında. Bir, sizin işaret ettiğiniz, fenomenolojideki işte din, sanat ve felsefe ve onun işte sezgisel bir işte, intuitif olarak kullandığı e, bilinçle, temsili bilinç ve daha sonra işte felsefi bilinçe gelmesi. Bir ikincisi doğrudan doğruya e, mantıkta ortaya çıkan, yine mantık ikinci bölümünde ortaya çıkan e, ve bu e, başkasının dolayımıyla diye hep konuştuğumuz az, kısaca da geçen saat söz, ettik, söz ne ettik Bir başkasını temsil etme durumu. Aynı temsil değil. Kelime aynı. Forstelung, evet ve öteki aynı temsil diye Fakat aynı temsil değil. Bu artık kurtulmak değil. Kendi de başkasını temsil ederek onun otonomisini sarsmak. Ama ancak da bu şekilde bir ancak bu şekilde bilinç kendi haricindeki dünyayı ve kendisinin de otonomisinin sarsılacağını göz önüne alarak risk alarak ancak bir ilişkiye giriyor, diye düşünüyorum. Yani bunu sen, aramızda şey hani olmasın. Aslında şöyle, Efendi Diyaneti'nde zaten açılan şey, zaten hmm. bu risk almak, hayatı hmm. risk etmemesi. Ama bu, bu çok kojeci bir bakış bir yandan da şimdi, bütün tanınma politiğini ya da mantığını risk almaya, öteki ve savaşa indirgediğimizde bu, bu kez de e, bir spirit ya da geist kelimesinin ne anlama geldiğini e, çok da kavrayamayacağız. Çünkü zaten e, geist'i mümkün kılan şey, belirli bir tanınmanın e, mümkün olmuş olması tarihin belli evresinde. Yani burada yine sizin Koji'yi de olarak gördüğüm okumanız. Koru Koji. Ama sizinki çok çanta iletiği gördü. Pardon, az vakit var yani aramızdaki süre. Bu, buyurun lütfen. Ha, şimdi benim hani kitaptan sunumda şimdi çadır için kitaptan soracağım biraz soruyorum. Eee tam onları anlattınız. Aslında buradaki bütün hikayede benim ilgimi çeken fikrin e, durumuydu. Fikrin aslında biraz tarihte e, olağan olanı değil de olan dışına çıkanın nasıl olan dedim. Olan olağan Evet, olan dışına çıkanı sorgulatması. Belki hani modern ya da çağdaş felsefenin e, terimleriyle biraz olay meselesi aslında. Çünkü bütün ve temsil meselesini ilişkilendirirken birkaç kavram kitabımızda dikkatimi çekti. Bir tanesi persona ve özne arasındaki ilişki. Diğeri de para, meta ilişkisi. Üçün, üçün, bu para, meta ve karşılıksız, karşılıksız aşk ilişkisi. Şimdi tam bu soruyu şundan aslında ben bir sorumlu istiyorum. Belki açmanızı isteyeceğim aslında. Temsil ve tarif tarif ve temsil arasındaki ilişki aslında biraz daha ya da Özden'in şeyi temsil etmesi Biraz daha olağan bir ilişkiden bahsediyoruz aslında. Bir e, kurgulamadan belli bir şeyler devam ederken şeylere akarken o şeyleri kendi kurmamızla ilişkini, inşa ilgili bir durum. Fakat tam da burada olay meselesi ya da bu olağan düzen bozulduğu zaman işte oradaki temsildeki kopuş, değişim, dönüşüm bütün bu anlattığınız hikayede neri, nereye oturuyor? Ee, yani soru biraz açabilir miyim ya da Olayı çıkarırsanız siz konuşurken hiç sormadım aslında. Evet. Fichte'nin sadece oradaki merak ettiği yani sadece Hı. bir cümlede geçiyordu. Ee, oradaki sorunsallaştırma biraz... Şimdi be, o cümleyi ben de... Evet. Şu an hatırladığım evet. için ben şey söyleyeyim. Evet. Şimdi... E, bu Fransız devrimi üzerine olan... E, metinde de şunu söylüyorum. Onunla da çok ilişkili bir karşıma aslında. Devrimin kurgulanmasıyla... Devrimin kurgulanmasıyla e, ilgili karşım. evet. Kendisi de onu zaten. Evet. <gülüyor> Şimdi... Fransız devrimini... Hegel... Pardon... Fichte, e, sıradan bir dönüşüm olarak ele almıyor. Ki zaten e, Fransız devrimi için revolüksiyon kelimesini kullanırken, e, diğer dönüşümler ya da devrimler için devletin dönüşümü kelimesini kullanıyor. E, şimdi şunu söylüyorum. Hatırladım yani Fichte'nin cümlesi. E, Fransız Devrimi ile birlikte artık e, e, bilinç nedensellik ilişkilerini mekanik nedensellik ilişkilerinden bağımsız olarak kurgulayacak durumdadır. Yani bir anlamda bir anlamda Fichte bunu söylemiyor. Bilinç politik açıdan, yani tarihi yani şey açıdan ee, atılan bir taşın yere düşmeyebileceğini tahayyül edebilecek bir duruma geliyor. Bu nedenle Fransız devrimi aslında olağan dediniz siz, o olağan, e, Fichte'ye göre Fransız devrimi o olağan gidişattaki süreçteki dinle, o olağan süreçteki bir kırılmaya işaret ediyor. Bu yüzden artık e, FİHTİ için tarihi olguların temsil edilmesinin e, yolu da değişmeye başlıyor. Yani bilinç de farklı bir şekilde tarihe e, yönelmeye başlıyor. Fark, e, farklı bir yargı biçiminde bulunmaya başlıyor. Kendisi sizin işaret etmiş olduğunuz noktadan kendisi farklı bir e, biçimde ortaya çıkıyor. Sanıyorum son sorumuzda. Evet, Para ve adam. Metadan... Ee, olayı açıklayalım. Yani e, aslında bütün buradaki ilişki de biraz tam da, yani şunu söylemek istedim, tam da bu şeyler olağan üzerinde devam ederken, aslında bu biraz meta ile meta arasında bulunan <gülüyor> ilişkinin e, o diyelim ki e, yüzeyselliği diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey vardı ya, hani, meta ile meta arasındaki ilişki aslında temsiliyet ilişkisi. Çünkü hiçbir zaman karşılaştıramayız. <gülüyor> hiçbir zaman iki metayı karşılaştıramayız. Ve bu anlamda para işin içerisine girdiği zaman aslında para hiçbir zaman karşı, karşılık bulamadığı bir, bir şeye karşılık olmaya çalışıyor. Dolayısıyla da karşılıksız aşka benziyor. Cexy'nin... Evet. Hı -hı. E, fakat buradaki, şimdi bütün bu hikayeyi bu tam da Fransız devrimindeki kırılmayla birleştirdiğim zaman aklıma, e, yani soru olarak geldi, cevabını bildiğim bir şey değil. Tam da bu hikaye biraz da tarihin akışına da benziyor. Yani tam ya da tarihin kurgulanma biçimine de benziyor sanki. Biz de tarihsel olayları evet. ya da tarihsel şeyleri tam da bu karşılaştılamazlık içerisinde belli formlara, belli biçimlere, belli... Aklıma şey geldi. lütfen sözünüzü özür dilerim. Girdiğiniz evet. şey, tam söylediğiniz noktada aslında şu anda geldim evet. Kubrick'in Space Odyssey'ye. Bir noktada şey oldu değil mi? Sonlara doğru olan bir bölümde şey kadehi kırıyız. Şarap kadehi kırılır filan. Şey, yani. Ama ondan sonra da zaten şeyle değişir, aks değişir. Bir şeyler yere düşmemeye başlar. Hmm. O aklıma geldi pardon bir dakika. Yani aslında hani hickey olan ilişkisi biraz bunu bağlamaya çalıştığımız yani eee dersiniz. Siz, Kitapta anlattığınız mevzuda aslında Marx orada şey diyor. Yani ya anlamaya getiriyoruz. Ya Marx orada şey diyor işte malum. Yani Marks'ın kendi sözü 1844 el yazmalarında. Ya para karşılaştırılamaz olan şeyler, ya da karşılaştırılamaz demiyorum, mübadele edilemez, değiştirilemez, değiştirilemez şeyleri değiştirilir hale getiriyor diyor. Yani doğal özellikleri onların değiştirilemez olması, değiştirmesini imkansız kılmasına rağmen değiştirilebilir olur. İşte şey ne diyor, ee, Marx'ın söylediği işte bir sanatçı olmak istiyorsanız hem doğuştan bir yeteneğinizin hem de buna göre çalışmanız. Çalışmanız gerekiyor, yetenizin olması ve çalışmanız gerekiyor. İşte ya, şey, eğer karizmatik bir kişilik olmak istiyorsanız, insanların üzerinde etki bırakacak doğal bir yapınızın olması gerekiyor. Ee, işte, birine aşıksanız ama karşılık bulamıyorsanız, kar aşkınız karşılıksız bir aşktır diyor. Ama diyorum para bu üçünü de değiştirilebilir, yani olabilir. Doğal olarak olamayacak şeyleri olabilir hale getiriyor. Ee, diyor. Ve Shakespeare'den bir alıntı yapıyordu. Ben yapmayacağım. <gülüyor> Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim. <gülüyor> ee, bu kitlenin <gülüyor> tarihe karşı yargılarımızı ancak temsilde üzerinden verebiliriz. Uh -huh. Çeklerinde bir herhalde yakıştık. Ee, bir de konuşmanın başına yanlış <gülüyor> anladığım da 13. yüzyılda tarihin ee, aslında kurgulanma şekli de değişti, mi? yazılma şekli değişti. Yani o da ben yazıma demedim, yani historiyö benim alalım değil. E, değil. Evet. Ee, ben biraz da şeyi merak ettim, yani filmin e, hem devrim üzerinde söyledikleri, hem de bir yandan da e, işte tarihin ancak temsil üzerinden yapı, e, verilmesi durumu, e, bu temsilin tarihin farklı kurgularında. ...farklı şekiller, farklı bölümlerde kendini göstermesi mümkün mü? Yani historiografiye değinmediğim dediğim kitabı, o da bilmiyorum böyle bir alan var Yok o kitapta da değinir, o başka bir alan Şimdi derin yapısal tarih dediğimiz, bir de işte yüzeysel, evenemential, işte vertical tarih dediğimiz şey var. Yani burada Fihte'nin aslında yapmaya çalıştığı derin yapısal tarih mi düşü? Yani momentler, hücretler ve kırılmalar... O benim olumlu değil yani ne desene, yani biliyorum gayret bunları da... Fikrinin ki neye düşer? Gerçekten bir tarihçinin... Belki siz neyi siz neye yapabiliyorsunuz? Benim, benim de bir fikrim yok. Ben Fikriyliğin hiçbir şekilde konuştum. O yüzden merak hmm. etme cevabım ne oluyor? Ee, Söyleyebileceğimiz bir şey. Tarih alanında daha çok... Ya uzmanlık olarak, uzmanlı tarih olan birinin daha çok söylemesinin uygun düşeceği bir şey diye düşünüyorum. Aynen. Ben bir soru söyleyeyim. Ee, şey, biraz daha pratik bir alana açalım. Belki oradaki arkadaşımızın da yani saf felsefenin dışında e, kitabın bir yerinde de bahsediyorsun galiba herhalde o konuda yanlış anlamadıysam e, anlaşıyoruz da yani e, düşüncelerin kendi tarihi olmalıyorken e, anladığım kadarıyla tarihsel olaylar ya da toplumsal değişimlerle düşünceler arasında bir şekilde bir düşüncelerin en azından belli dönemlerde ortaya çıkıp yayılması ve etkin olmasıyla e, tek taraflı olmayan mutlaka bir ilişkisellik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu, soruyu biraz şöyle bir yere açayım. Şimdi Fichte'den ve Hegel'den ve dolayısıyla sonuçta Marx'dan bahsetmediğin ama kitapta ya da konuşmanın başında hani Kierkegaarday olarak bir den içeren de bahsederek girdiğin yerde bu tarz bir yaklaşımı, öyle söyleyeyim. Ee, hadi geç modemle diyelim. Ee, ne kadar doğacağını şu anda bilmiyorum ama ee, POLITIKS üzerindeki çıkarımları nasıl olabilir? Bu konuda bir açılım yapabilir miyiz acaba Şimdi bunu da sorayım. üzerinden yapmamı izin verirseniz. ancak odan dolaşarak yapabilir yani. Şimdi, spinoza ee, eski ahiti en başta on emiri ve eski ahiti ya da İbrani İncil'ini eski diğer çünkü Rıskanlı kavme ee, yasasız kalmış bir kavme tarihin belirli bir döneminde gelen pozitif hukuk kuralları olarak adlandırıyor. Ve sonra sinegoktan atılıyoruz. Yaforaz ediliyor. Ee, şimdi parça parça alıp sonra birleştirmeye çalışalım. Şimdi Kierkegaard'a bakıyoruz. Kierkegaard, İbrahim İshak meselini belirli bir yasa üzerinden alıp. Yani şunu söylüyor mesela, şeyde, korku ve titreme de. Ee, İbrahim, ee, Tanrı'dan buyurup geldiğinde etik olanı ve dolayısıyla politik olanı askıya almıştır aslında. İshak'ı e, kurban etmeye götürdükken. Şimdi bir de Marks'dan söz edeceğim. <gülüyor> yani o herkesin bildiği Alman ediyoruz metninde, yani İngilizce <gülüyor> Alman ediyoruz Metin'de. Daha ilk bölümde şeyi söylüyorum. E, Stirner'den bahsediyor. Stirner'den e, İngilizce Ego and diye çevrilen metin. Şunu söylüyor. Stirner diyor bir zamanlar gözü pek biri vardı diye başlıyor. Zaten sen Marx, Max diyor yani şey diye. Aziz Max. Bir zamanlar gözü pek biri vardı. İnsanların fikirlerinin fikirlerinin kendi başına dünyayı değiştirebileceklerini düşünürler, düşünür diyor. Yani fiziksel olarak değiştirebileceklerini. Bu şeye göre diyor. Mesela insanların yani Marx, Marx'tan alıntı yapıyor. İnsanların zihinlerinden boğulmak fikrini atarsanız denize düşüp yüzme bilmeyen birinin de boğulmasını imkansız kılarsınız. Çünkü zihninde boğulmak fikri yoktur. Diyor. Bunun için diyor Marx, yani herkese bir şey söylediği farkı nedir? Bağlayabilmek için. Bunun için diyor Marx e, fikrin kendi başına bir olduğunu, gerçekliği olduğunu düşünmektense geniş kapsam e, kapsamını genişletip alanını genişletip Tarihim içine almak, fikri tarihi kontekstli fikre fikirlere tarihi kontekstli içinde bakmak gibi e, bir bilim olarak alıyorum. Yani biz tek bir bilim diyoruz işte. Şu andaki sosyal bilim anlamında kullanılıyor aslında nokta Şimdi şeye gelirsen Kirke e, İbrahim'e gelen ya şeyde işte. Tevrat'ta, hiç böyle toana hiç böyle bir şey olmamasına rağmen, yani sözü bu şekilde söz edilmemesine rağmen, İbrahim'e gelen buyruğu bir sanki bir polisin diyeyim, yani bir devletin bir yurttaşına gelmiş gibi e değerlendiriyor. Yani etik olanı askıya aldı. Bu onun lafı. Şeyde böyle bir şey yok yani. <gülüyor> Tevrat'ta böyle bir şey yok. Etik olan, askıya yalman. Etik olan diye bir şey yok yani. yani Tanrı'dan buyruk gelmiş. <gülüyor> Etik mi kaldı yani? <gülüyor> e, fakat Kerekegor bunu bu, bu şekilde ele alıyor. Genel geçen. Onun için o da aslında. Mesela bunun üzerine pek çok şey var. E, orta çağda. E, bu nasıl olabilir? Yani Tanrı nasıl çelişkiye düşebilir? Bir yandan... Asla öldürmeyeceksin buyruğu var. Bir yandan da adama, Git sen oğlu öldür. Üstelik hediye olarak. Üstelik, yani üstelik hediye olarak. İşte Dan Scotus şey diyor mesela, şeylerin düzenini değiştirmiştir Tanrı. O yüzden bu bir çelişki değildir diyor. İşte Aquinalı, Tommaso yok bu bununla uyumlu diyor falan ya. Bayağı bununla uğraşıyorlar. Ee, ama o da bir şekilde bunu göz önüne alarak bunu e, ortaya atıyor. Spinoza'ya baktığımızda yine eski ayıta bakıyor ve bugünlüklara bakıyor. <gülüyor> Tamamen tarihselleştiriyor. Ama bundan mesela nerede söylüyor? Ee, teolojik politik inceleme diye Türkçe'ye çıkan metninde Traktatüsterologica politikus da söylüyor. Ama orada aynı zamanda ne söylüyor? Ee, etik alanda söylenebilecek olan bir şey, zaten öteki de bunun adı ettik. Etik alanda söylenebilecek olan bir şeyin, nasıl ontolojik olandan ayırt edilemeyeceğiniz de bahsediyor. Yani hem dini bir metne, tarihi bir metin ve politik bir metin olarak bakıyor. Bir yandan da ontoloji alanı ile etik alanının aslında birbirlerinden ayırt edilemeyecek alanlar olduğundan bahsediyor. Yani şöyle bakabiliriz. Biz işte sübstansiyanın, tözün, atributumlarının moduslarından biriyiz. tamamen ontolojik bir Gidiş. Ama aynı zamanda bu nedenle de bir devlet kurmamız gerekiyor. Çünkü e, eylemlerimizin, eylemlerimizi motive eden en zayıf e, bileşen akıl bileşeni. En zayıf bileşen akıl bileşini. Çünkü fikirler de e, kiplerin, modusların birbirleriyle olan bir diğerine geçişle mümkün oluyor. Tıpkı diyor. Öteki sıfatın işte ekstensiyon, yayılım diyelim sıfatının modusu olan cisimlerin ile ilişki kurmaları gibi. Çok karışık bir ilişki bilmiyorum ama yani e, e, bende ayrılıyor bunlar. Ya ya çok uğraştım şey sormuş Şimdi politik siyasal hareketlilikleri falan incelerken de günümüzdeki demokratik parti seçimler, siyasal rejimler falan gibi kuramlarımızda da hep ortada aslında o otonom yani bu bizim bugün ele aldığımız ve tartıştığımız düşünürler arasında oldukça kritik konusu olmuş, aşmayı zaten denemek için devreye girmiş gözüküyorlar. Bu otonom ilk <gülüyor> ego ya da özne diye daha günümüzün daha tanıdık adı şey merkezde duruyor. Yani bu doğru ya da kara, yanlış kararlar veriyor ya da yanlışa karşı doğruyu seçiyor. İşte basın teorimiz gibi de öyledir. İşte basın işte halkı bilgilendirecek ki bilgilenmiş olan halk vatandaşlar e, siyasal olarak doğru seçimleri yapacaklar falan. Dolayısıyla e, bilinç üzerinden karar verilen bir eylemlilik Hı. hali üzerine düşünüyoruz. Bütün e, siyasal eylem yaklaşımlarımız için Şimdi bu benim görebildiğim kadarıyla hem sizin anlattığınızda hem de benim açılarımda kendi okumalarımda bu dönemin düşünürleri zaten meselesi bunu biraz daha kesinlikle uh, Challenge etmek. Hı hı. Buradan uh, sorun biraz öyle bir şey daha böyle ucunu da sildi. Buradan nasıl bir siyasal eylem düşüncesine doğru açılabiliriz diye soracağım. Yani her özneyi öznenin kendi bilincini, bilinci tarafından belirlenen, kendi otonomisi içinde belirlenen bir özne üzerine kurmayacaksak artık ki, yani işte bu tartışmalar 19. yüzyılda, 1800'de, 2 çok iyi bir dönem, tam da 1800'de giderek alevleniyor. Bütün 19. yüzyıla damgasını vurmuş tartışmalar, 20. yüzyılda bunun daha beterleri, postmodern düşünce falan altında özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısına itibaren daha beterleri ortaya konmuş durumda. Ve hala bizim politik eylemlik düşüncemiz aslında bu 200 yıl öncesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> otonom özne düşüncesine dayanıyor. Bunu artık aşmanın bir kere gerekliliği var mı? bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? İki, bu yaklaşımlar bizi nereye doğru nasıl bir düşünceye doğru aşağı açarlar yani en azından hani o dönemin meşruiyet teorilerinin çöktüğü de iddiaları da ciddiye alınacak olursa aklıma bir loban geldi çok alakasız değil ama yani şey, Jacobi Ortsin Hugo Foskoluya mektuplar diye şey Napolyon'un kuzey İtalyayı ne kadar kolay işgal ettiğini anlatıyor. Campo Formia, ha, Campo Formia anlaşması. Ee, yani şu andaki İtalya'da kuzeyi olduğu gibi Napolyon'a veriyor. şey yapmadan. Yani oradaki köylüler ya da işte her kimse daha çok şey, <gülüyor> tabii tabi, burada uğraşanlar veriyor. Şey, e, oradaki bu e, roman karakteri Hugo Foscolo, Campo Formia anlaşmasıyla bitiyor. Yani şeyi nasıl verir? Yani ülkem ya da bölgem tabii o dönemde için Nasıl hiç savaşmadan bile yani savaşınca belki şansı olmayacak ama yani nasıl verir? Sonunda şeye geliyor bu. Napolyon oraya yasa getiriyor. Aslında yasasızlar orada. Ya becerememiş. O Kuzey İtalya'da özel bir bölge ama adını hatırlamıyorum. Ee, orası şeyi e, vergiye, mirasa ve genel olarak mülkiyete dair doğru dürüst yasa yok. Napolyon bayağı oraya yasa getiriyor ve şeyler de orada köylüler de yasaya kavuştuk diye aslında şey veriyorlar. O şeyde bile gördüm daha sonra. Kol Napolyon diye şey eee Gastromi Tennessee biliyimsin. Oradaki Kolonya yani, adlı bir karakter vardı miras hukuku üzerine şey yapıyor. Ya diyor burada da kod Napoleon var diyor yani. Burada da yasa var. Amerika Birleşik Devletleri de onun üzerine diyor. Ya yani rasyonel normu kim? Ya eylem belki bu olmadı. Yani şunu, şurada şunu biraz karar veririm. Şey yaptım dağıttım belki. ya yani şunu söylemek istiyorum. Ee, Rasyonelite bence bütün hata rezervlerimi koyarak söylüyorum. Çünkü genel bir şey söyleyeceğim. Rasyonelite ve, be, e, ve rasyonel düşünme, yani rasyonelite diyelim, Türkiye'de çok kötü eleştirildi, çok eksik eleştirildi <gülüyor> ve e, birden fazla rasyo biçimi olduğu çok az günde, kendime hiç getirilmedi ama çok az gündeme getirildi. Yani, tamam yani rasyonelitedeki en temel eleştiriyi kabul ediyorum, anlıyorum ve herhalde bir çoğu en azından üzerinde anlaşırız. Fakat başka bir rasyoda mümkün. Yani neden sonuç ilişkisini ve belirli bir yasalılığı ee, külliyen dışlamanın totalitarizme sebep olacağı da bence ya Yani bir, öyle bir dönem... yani şey bu şekilde ikimiz bildiğimiz aslında. Ya öyle bir dönem yaşadık 90'larda? Şu rasyonel değil dediğinizde size akademide atacaklardı neredeyse. Ama bu çok yanlış yapıldı yani. Yani çok eksik yapıldı. Ya belki de belirt başka bir rasyonun mümkün olduğunuz ve belirli bir yasalılığın da ne denir, zor zaruri, zorunlu olduğunun. Ama bunu nasıl yapacağımızı ve bunun nasıl aslında <gülüyor> öznenin. İşte konuştuk bunları diye söylüyorum. Özne'nin kendi etkinliğiyle kendisinin e, norm koymasıyla, normu kendisinin oluşturmasıyla ya da en azından Kant'ın aydınlanma nedir makalesindeki o da çöpe çöp atılacak tümüyle bir şey yoktu e, insanın e, başkasının vaaz ettiği yasaya da aklıyla onay vermesinin teyit vermesinin e, en azından gerekli olacağını göz önüne almak gerekiyordu ve rasyonelitenin dediğim gibi çok çarpık eleştirdiğini düşünüyorum. Belki bir yasallık gerekiyor ya da belki yasallığın çoğulluğu gerekiyor ama yasallık gerekiyor. Oradaki argümanlar zaten hani biraz tarafından tutulacaksa zaten bir determinasyonun, bir limitasyonun zaten hani bu varlığa gelişin koşullarından bir tanesi olduğunu düşünmek gerekir. Dolayısıyla hani Böyle yasalsız ya da limitasyonların hiç olmadı, işte abstract right diye ortaya çıkan şeyde zaten abstract right'in hani geldi ya içi boş aslında bir şey oldu Bo boş tabi o yüzden sonsuz zaten hmm. yani mülkiyet sahibi olma hakkım var e, tamam bu hakla ne yapacağız şimdi bu hakla bir şey temellük edemeyiz hiçbir yere, hiçbir yere işletemeyiz bu hakla ya da o hakkın kullanılabilmesi için zaten zorun ve yasanın ve sınırının devreye girmesi devreye bunların bir arada olması gerekiyor. E şey işte yani, sen, sen soru sorda pişman olmadın. Yok <gülüyor> rica e, Mesela Kant'ta e, özgürlük aklın a priori olarak düşünülebilen tek idesi. A, tek idesi ama e, pratik aklın, tecrübenin, deneyimin sınırlarını çizmeden de bu ideyle, ya Kant kendisi söyledi, hiçbir şey yapamıyoruz. Tabii apriyorlar düşündük. Kaldık öyle Yani bu özgür eylemde bulunmamızı sağlam sağlamayacak, sağlamıyor. İşte aklın anomalileri orada ortaya çıkıyor. Akıl kendi özgür eylemini o eylemliliği göstereceği tecrübe alanının sınırlarını, praksis alanını işte pratik al yani aklın sınırları çizmeden yaptığı için bu anomali ak ya o aklın mekanizmasında bir anomali ortaya çıkıyor. Bir takım hayaller çıkıyor, antinomiler çıkıyor, paralogizmler çıkıyor. İşte insan aklı Tanrı ispatı yapmaya kalkışıyor falan. İdeal, i̇de, yani ideallere dönüştürmeye gidiyor. Öyle ama o bölüm biliyorsun. şey adı ideal zaten. Aklın idealliği bu çok kötü olan akıllı yani. Aklın idealir yani bir noktada şeyi, aklın ee, Demez noktası ya. Buyurun. Ee, yani bu bıraktığınız noktadan ben başka bir şey söyleyeyim. Yani başka bir şey derken sadece bir itiraz olarak. Verdiğiniz örnekleri düşünerek söylüyorum. Ee, mesela eski aletinin yasasız bir topluma yasa getirdiği. Spinoza'dan aldı ya. Evet, Spinoza'dan biliyorum. Kierkegaard'ın da yaptığınız yine... Ee, Tanrının emriyle yani yasayla aslında etim ve politim e, askeri olmuş. Yine Napolyon'da da da Kuzey İtalya'ya e, yasasız olan bir devleti getirme örneği. En sonunda da aslında işte e, Kant'la Tutla diyoruz yani o sınırları çizilmemiş akvaryum esasında Kant'ın orada bildiğim kadarıyla cevap vardı cevabını devlet olarak verir. Dolayısıyla o özgürlüğü sağlayan da aslında şeydir devletin sınırlarıdır. Şimdi bu örneklerden gidince ben şey bir hisse Siyasa siyasalın önünü açmaya çalışırken sanki kapatıyormuşuz gibi. Yani yasalı onun üstüne e, pozitif mi diyeyim ben de yaparım. Ederek bir tarafıyla. E, bir anda şeyi yani siyasal etin aslında imkanlarını sanki azaltıyormuşuz gibi. Nasıl anlamaya çalışmak? Yani geriye doğru sanki olsa kadar gideriz bu düşünceye kadar öyle mi geliyor? Yasayı yani, geri getirmeye yani. mi çalışıyoruz? Efendim? Yasayı geri getirmeye mi çalışıyoruz? E, yasayı e, geri getirmeye çalışıyoruz da yasayı sanki devlet formunda geri getiriyormuşuz gibi geliyor bütün bu yorumlar. Yani dolayısıyla de, yani devleti de bu şekilde aldığımız zaman e, artık hani yeni bir... Şimdi, Erdoğan Hocam'ın sorduğu nokta üzerinden gitmeye çalışıyorum. Başka bir siyaseti düşünmek, yani böyle bir şey mümkün müdür? Biraz bunun fıslıklısı üzerinde <gülüyor> düşündürümse sanki bütün bu cevabımız, yasanın aslında e, geliyor olmuşu, siyasetin böyle tümden üstünü kapatıyormuş gibi, önünü açıyormuş gibi değil. Yani benim yorumum bu. Önünü açmaktansa sanki üstünü kapatıyormuş gibi bir e, yoruma doğru ediliyorum ben. O zaman hemen ben Marks'ın 1844-50 yazmaları söylüyorum. Ee, devlete yapılan vurgunun bu kadar az olması ve zayıf olması, yani sıfıra yakın olması bir tuhaf değil mi 1844'te? ay yani şeyden bahsediyor, özel mülkiyet, e, ilk bölüm zaten işte ilk mariskri, e, şey yani ücretli emek üzerine. İşte daha sonra e, yabancılaşmış emek, daha sonra özel mülkiyet ve komünizm. Bir yandan emek diyor, bir yandan işçi diyor, işte bir yandan par. Yani bunu, ama devlet demiyor bir türlü. Ve ve bir noktada da şey diyor. E, e, çalışma <gülüyor> zam ürünün de prodoneleştirirken ürünün değerini o ürünün üretilmesi için harcanan vakitle yani kantitatif olarak ölçmek insanın çalışma kapasitesini boşa çıkarmaktır diyor. Ya yani sadece şey olarak hani siz e, siyasanın üzeri kapatılıyor olabilir mi dediniz. Bilmiyorum. Eee kapatılmıyor da bilir. Yani e, yani Mars'a dair benim yorumum soracak olursanız, Mars bence devletle özel ülke bir yerden sonra eşitlenir. Çünkü belirli bir ilişkiler alanının çerçevesinde ortaya çıkar. Yani ikisi. Dolayısıyla yani biraz belki aşırı bir yorum olabilir ama dediğim gibi onlar bir yerden sonra eşitlenir. Dolayısıyla devleti düşüneceksek Mars'ta, Mars'ta özel mülkiyet üzerinden düşünmek sanki daha anlamlı olacaktır. Tamam. Ama yine de siyasımın önünü kapatan bir şey yok mudur. Emin değil. Yani şey bir de diğer örneklerini düşündüğünüzde hani daha ziyade bana yönelik Tamam bunu düşüneceğim yani şu anda değebileceğimiz bir şey yok. Bir batıda devlet yoktu. <gülüyor> buyurun, buyurun daha zor. Bilinci anlatırken bilincin kendisine yasa koyabildiği ve temsilciler dünyasında yasa koyan bilinç olarak söylediniz. Bunu Kant'ın thinking'in sayfına bağladınız e, ve son olarak da dediniz ki davranışlı Fikten'in sözünü söylediniz. E, Tarihe der yargılarımızı ancak temsilciler üzerinden yadırırız. Benim merak <gülüyor> ettiğim ki e, Fikten'in bu tarih bağlantısındaki, daha çok e, merak ettiğim tarih okumacılığında her mülteği e, nereye ve nasıl koyabileceği koyabilir. Fitte biraz erken olduğu için çünkü biliyorsunuz bunun başlangıcı eee Maher e, o da zaten belirli bir teoloji üzerinden yani Eski Ahit ve Yeni Ahit üzerinden e, bu kanonik e, yorumu e, yapıyor. Ya yani benim fikrim eee e, bu anlamda ...hermeniyetiye, yani şılaherme ayarcı anlamda... <gülüyor> ...hermeniyetiye pek uygun olmadı sisteminin. Şey değil çünkü... ...hani yani fazla gramer oyunu oynadığı yani söylemiyorum ama... Yani ...hermeniyin bir yerden bir yere götürülmüyor temsiller çünkü. Özne bilinçli şeyi diyeyim genel olarak temsil ediyor. Tarihsel olguları temsil ediyor, aralarında balan, yani özne bunu yapıyor. Ama şey değil yani. Bu temsillerin ya pardon, bu yorumların yani bu temsiliyet ilişkisi, bu bu temsiliyet ilişkisi, yorumların çoğunluğuna kapı açıyorum gibi ben düşünemedim yani Ya peki her neyse tiktik göremedik Zaten nereye veya nasıl hani bu şekilde soruyorum koyabilir. Koyamam. Dışına <gülüyor> <gülüyor> hmm, öyle diyeyim. bir şey Şimdi bilim bu birliğin oluşmasının suyu canlıtırken eee kitlesel Nasıl? almayan kişinin silineceğini. Bununla hmm. da işte piyasaya. girmesi kade olsa yani teba olarak kalacak da olsa kabul. Efendi hmm. olarak devam edecekler sermaye yani sahibi ...ya devam edecek de olsa bir şekilde bu işin içine girmesi gerektiği. Siz de kitapta e, buradan hani buna nasıl diyeyim kendi düşüncemiz oluyor. Yani bir devrimci var olmuş biçimde, bu bunun <gülüyor> nasıl olabilir diye baktığınızda... ...çünkü Hegel'in aslında bunu söylerken ki... E, yani ...Hegel'in bu, bu düşüncesinin tabii 19. yüzyıl yani içinde bulunduğu dönemin üretim ilişkileri biçiminde kavramak gerekiyor sizden hani de buna karşılık eee bohemle egonist eee en oluşu denilen varlık olduğunu söylemiştim hatta. E, ama şimdi tabii bu eee sermayedar ve işçi arasındaki ilişki ilişkinin yani mesela o zaman e, özgürlük mücadelesi, içinde çalışma saatlerinin azaltılması üzerineyken şimdi bu e, prekarizasyon süreci ve tekrar tüm hayatımızı böyle eee 20'siyle e, tam tersine dönüyor. Dolayısıyla acaba hala bu bohem ve ironist e, varoluş biçimlerini endevrıntı varoluş biçimleri olarak görmek ya da bunların içine hala aynı şekilde mi doldurmak yani? Evet. Değil bence. Ya yani son söyle değil diyorum. E, yani hala aynı biçimde. Aynı aynı biçimde dolduramayız. Hı -hı. Bence. E... İşte ben de öyle düşündüğümü düşünüyorum açmamız gerekiyor. Eee çünkü en temelde şu anda e, Louis e, işte Mimar Osman'a yaptırdığı e, ve o dönem için çok yeni olan Bulvarlar döneminden çıkmış durumda. Bunda şunu söylemek istiyorum. E, Marshall German. Marshall Berman'ın işte Katıoğlu'na Her Şey Buharlaşıyor kitabında bir bölümde Bodner'in e, bir e, şiiri üzerine duruyor ve şiir şu e, salatçının işte bir aziz gibi kafasındaki halinin çamura düşüp kirlenmesi şimdi iki şiirden söz öbürü de yoksulların gözleri ee, şimdi bir kere evet e, 1700'lerin sonu 1800'lerin başı için e, bazı mesleklerin mesela mimarlıklarında daha göre bazı mesleklerin sıradan ücretli emeğe dönmesi ve işte dünyanın şerif mardın çevirisi dünyanın efsununu kaybetmesi bu yeni bir şeydi ya da o bulimarlar ve o yerleri sarsılan yoksullarla burjuvalarını ve yerlerini, konumlarını diyeyim muhafaza etmek isteyen ve Brust'un çok güzel anlattığı gibi artık ünvanlar şunlar bunlar hiçbir şey kalmamışken hala birbirlerine ünvanlarla çağırmaya çalışıyor. Bir yerde barbarlık gibi anlatıyor bunu Brust. Bunlar yeniydi ve yani bu geçiş dönemi yeniydi. Şimdi bu kalmadı artık. Yani bunun bir yeniliği kalmadı. O yüzden ee, mesela Bohem'in aynı biçimde mekanı bölmesi ve yine aynı biçimde zamanı bölmesi İroni'nin de o dönem gibi yani 1700'lerin sonu 1800'lerin başı gibi ee, mesela Schlegel'in Lusinde kitabı Hegel topa tutardı kitabı Romana bakıyorsunuz Lusinde kitabı işte sizin benim gibi anlatıyor yani hiçbir şey yok aslında ama o dönem için bütün ahlakın çöktüğü e, ve yerine de herhangi bir normun getirilmediği bir, bir şey olarak anlatıyor. Sadece geldi. O dönem bayağı e, toplum ağzında bir kitap. yasaklanmaya kalkmış. Şunlar, bunlar falan. E, birlikte yaşayan bir anlatıyor. Hiçbir şey değil. E, şey bu kalktı. Şimdi birinci neden bu. O dönem için şoke edici diyeyim artık ne diyeyim ya da işte kesintiye uğratan şeyler. Artık kesintiye uğratma noktasından çıktı. Şimdi bu birinci olmayacağını İkincisi de çok ortodoks biri gibi konuşacağım ama öyle düşünüyorum açıkçası. Ee, yani özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında sonrasında da tabii ki ama özellikle ilk yarısındaki felaketlerden sonra artık aynı bohem ve aynı ironist ile devrimci bir varoluşu iddiasında bulunmanın da etik olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Yani birincisi teknik bir neden. Yeni olan artık yeni değil. İkincisi de etik bir neden. Buyurun. Şimdi bohemin zamanı bölgesi o dönem için aslında bugün de sermayenin zamanı bölgesi. O yüzden o nasıl çevirdiğini bilmiyorum. Şeker, Arbayt Neyse, preküt, tamam, bir şey biliyor herhalde. Ee, yani o yüzden aslında biraz bir soruyu sordum. Peki, işte, tamam, hani hem teknik sabıktan hem de bu daha özel iştiğim sabıktan bu da yani şu, şu, an aynı şeyden bahsetmiyoruz. Peki, nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Ee, bu tamam. Ben bahsediyorum, siz bahsediyorsunuz. Hayır, e, siz yani. Sünyazlı bir şey. Hmm. Bohem ve e, İranlılar oluşun. <gülüyor> yani yoksa bunu o bu için. O dönem için söylüyordu. Bu dönem, dönem için bunu söylemiyoruz. Hayır, söylenebilir, Bak, değişik bir şekilde doldurulabilir. Belki gereklidir, belki de bilmiyorum. Ama söylediğim tamamen 19. yüzyılın e, Bohemi ve 19. yüzyıl İranı İranlısı değil. Ben konuşturalım mı zevkli? Ben sanat tarihi fiksiyonu konuda bir doküman takviyeleri var. Bilinç, idare, irade kavramından bahsediyoruz. E, Hegel ve Chopin Ağrı altıflarından duyduğumuz. E, bilincin en yüksel formdan, işte müzik ve şiirde en yüksek formlarına kavuştuğunu söylediğiniz Yine Chopin Ağrı'da da aynı şekilde. <gülüyor> de i̇rade mesneleri mesneler çıkmaz, bizzat kendisi ortaya çıkarttık. E, ben bu kavramları açıkçası tam, yani Biraz açıklar mısınız? Schopenhauer mu Hegel'i mi yadın? Da... İkisi, yani bu yedinci ulaştığı bu form yani bu süreç Hı -hı. açısından yani müzik ve şiir bunun temsilini açısından biraz daha çıkar mısınız? Çalıştın Başka zaten bir Eee şimdi yani müzik ve şiire odaklanıyoruz evet. değil mi? Yani, hani... Evet. Şimdi bir kere söylediği şey Hegel'in Hegel'den anlatıyor, zamansal formlar, mekansal, zamansal formların Mekansal formlara işte öncelikli şey, üstünlüğü vardır. Bunun gerekçesi Kant'ın ilk kritinde söz ettiği zaman ve uzay formlarında da zaman formunun uzay formuna öncelik yani şey üstünlüğü var. Bunun nedeni ee, bilincin önce Kant'tayım şu anda ama Hegel bu nedenle bunu söylüyor. Ya söylemesinin en temel nedenlerinden biri bu. Bilincin önce ardışık zamansal anlarda kendi özdeşliğini kurması gerekir ki daha sonra kendisinin dışındaki dünyayı bir geometrik x kişisi t anında ve teusu alında kendi üst, şey, özdeşliğini kurması gerekir ki yani aynı x olduğunu idrak etmesi gerekir ki diyeyim daha sonra kendisinin dışındaki dünyayı e, yani bilincinin dışındaki dünyayı geometrik bir e, geometrik bir değil, değil, geometrik figürler olarak değerlendirebilsin şimdi e, şeyde zaman formu Karte ardışıklık yasasına göre işliyor saksı e, için e, uzay formu e, bir aradalık diyeyim koexistans yasasına göre işliyor e, zaman formundan doğal sayı türetiliyor ya e, daha doğrusu zaman formunun tabi olduğu ardışıklık yasasında uzay formunun tabi olduğu bir aradalık yasasından da geometrik figür üretiliyor. Ama her zaman zaman içindeki özdeşliğin kurulmasının o özdeşliği kuran kantta yok ama modern terminallerde öznenin öznenin kendisi dışındaki dünyayı bir yasallığa kavuşturması ancak bu şekilde mümkün. Yani şey yok e, Kant'ta. Şeyler diyeyim genel olarak e, dünyada yan yana falan durmuyorlar. E, biz kendi formel form, form anlamında bu formlar bu açıdan. E, biz kendi formel e, bilinç kendi formel bakışıyla diyeyim, onları yasalığa kavuşturuyor. Ya da e, Realitenin içinde şeyler, ardışık anlar içinde bulunmuyorlar. Bilinç onu bir şekilde alıyor. Ama yine zaman formunun, uzay formuna üstünlüğü ve önceliği var. Hegel bir kere buraya, aa, evet, e, burayı böyle e, zamansal formları, mekansal ya da uzaysal formlara göre üstün tutuyor. Ve neden zamansal form olduğu da herhalde açık. Ee, bir e, şey, edebiyat metninde şiir ya da nesra şiir diyor. Yani. Bir edebiyat metninde ya da bir müzik e, bir partisyonda şey yapamazsınız değil mi? Yani ölçülerin yerini değiştiremezsiniz. Cümleleri yani TRT'de 70'lerde mobiller karışıldı sürekli. Öyle saçma sapan bir şey olur. Yani olmasını, istemi, olmasını istemeyeceğimiz bir şey olur. O olmaz yani. Ama öteki bir aradalık yasasına tabi ee, i̇şte ne bileyim bir obeliskin çevresinde dolaşırsınız, ee, bir resme bakarsınız ee, ve geometrik figürü algıladığınız bir şekilde algılarsınız. Ya bu tür bir neden var zamansal formları, mekansal formları. Yani Chopin'e ara gelirse... <gülüyor> e, e, şimdi bunun da kişisel ne nedenle, yani kişisel dediğim Hegel ve Chopin'e ile ilgili biraz şey ama biyografik bilgi Schopenhauer'ın müzik eğitimi Hegel'den çok daha fazla bir kere. Yani Schopenhauer müzikten çok daha iyi anlıyor. Hegel'e Ve Schopenhauer şunu söylüyor. Yani e, o aktarmış olduğum, sizin de hatırlattığınız e, iradenin kendisidir artık. Konusunda şunu söylüyor. Bunu da diyor en iyi Son zarmonik. <gülüyor> Türkçe'yi tuhaf bir şekilde çeviriyorlar. Neyse çevirdiğini bakarsanız söylemeyeceğim. Ee, şey, en pes sesin, en tiz seste bir spektrum oluşturması. İşte diyor, bu şey, bu son zarmonik, iradenin müzikte nesneleşme yoluyla değil, kendisi yoluyla bulunduğunun en temel göstergesidir. Çünkü tekil olan bir şey bahsiz üst frekansta tekil olan şey kendisi çoğunluğa dönüşüyor. Onun dışında yani şiir ve o yerini değiştiriyor fakat onun dışında neden işte şiir ve müzik öteki formlara göre daha üstün. Onda Hegel'le hem fikir, kalsı söyledi, yani çok da benim basit bir şekilde burada sözü ne en temel nedenden dolayı. Bu. Reprezentatif de. ve saat yani, ya ve ay, Ay Şimdi ya. Değil, bilmiyorum ama zaten overinterpretation ile in yakın olabildim. Kanteyi gelme Marx'ı takip edersek aslında ortada bir representation sorunundan ziyade e, belli bir temelde e, kavramsal ve tarihsel zeminde formüle edilmiş bir self'in mesela bu state olabildi, Kanteyin I olabildi, subject. Yani Marx'da ise class karşısında class birlikte. Bunların aslında kendisini genişletmesinden başka hiçbir şey yok ortada. Yani e, at bu self'ler, eee formullar düşününce adımdan tanınmıyorlar. Eee Bunu takip patriyçi kullarsak ben biraz kayboldum. Şimdi kimden bahsediyoruz? Kant'tan mı Marx'tan Tamam, Hegel Marx. Üçü üç yan. Troost'u sıktım. Eee şöyle ya Kant'ta örneğin bütün dünya eee consciousness'ın perspektifinden kuruluyor ve bu aslında şöyle tarif edebilirsin yani Kant'in extension of I. burada representation sorunu ...dan ziyade aslında dış dünyanın da ayının içinde, içinde bulunduğu devlet falan da olabilir, social organization da vardır. Onun da aslında selfin kendi ülkesinden yeni bir üretimle, üretim dayı formülasyon var. Hegel de başka bir biçimde ürünüyor. Kamp'ta işte, ters çeviriyor şey, yani şey Mars'ta ters çeviriyor şey ya bu Önder Öncü'nün sorusu, başka bir politik mülkünü Erdoğan Öncü'nün sorusu ile birleştirecek olursak veya özgürlük politik mücadeleliğinin dışlaması içerisinde neyse. Benim düşünceler, belli bir politik olanın içeridesi ve belli bir politik olanın dışlaması gibi durum var. Mesela bunun historiografiyle falan bağlı olduğumuzda, örneğin Hobsbawm'ın pre-political tarifi. Türkiye'nin öncesi isyan biçimleri önce, gibi, Venüs oldu ya da Adana'nın neresi gibi Aslında bunların politik tarihin için olması halinden bahsediyoruz. Veya Marks'taki tezavürü, köylüler kendilerini temsil edemezler, temsil edilmek zorundadırlar. Aslında e, buradaki e, çer, işte, kavramsal çerçeve, şunu söylüyor bence, e, representation, sorununda kendi verdikleri cevaplarla, yani expression of self diye e, formülsü etmiştim ben şimdi, kısık konuşmadan, işte bu kanta ay olarak bir state class olarak da mantıklı olabiliriz. Aslında e, belli bir politik tarifini kabul ettiğimiz olarak politik bir realm'in içerisine girebiliyoruz diye düşünüyorum. Ama işte historiografisi, şimdi bu sonuç oraya girmiyor ama... E, e, historiografisi açısından düşündüğümüzde aslında belli siyasi, pekala siyasi olarak düşünebileceğimiz pratiklerin tarih dışı kavgasının, e, tı, e, siya, siyasal ve tarihsel tabanının içine girememesinden bahsediyoruz. Yani işte bunun ünlü bir parçası, rezidiyosu geçiyor. Açıklayamadığımız kararlıklar. Ya böyle düşünemezdim. Yani belli bir e, siyasi for, formun dahili ve dışlaması birlikte dönüyor. Bu anlamıyla, onların söylediğine katılıyor bende. Kısıtlayıcı, üretken ve bir force olarak dönüyor sürekli bize ve belli bir e, yani, günümüz açısından düşündüğümüzde belli bir politik tarifini kabul edip edemememize göre yaptığımız faaliyet politik veya politik değil oluyor. Bu anlamıyla da bir başka bir embezantasyon sorun da uğratıldı. Tava başta başlayan, bu expansion başlayan. Bilmiyorum anlatabilir miyim mi? Yani o anlamıyla belli bir politik faaliyetin dışlanıp içerilmesi, üretilmesi olarak tarifi, tarifi, tarifi edebiliriz herhalde. Çarşı. 19. yılda karşınızda çıkan bir kare Geniş anlamda evet. Kant haricinde daha çok katıldığını söyleyebilirim, takip edildiğim kadar. söyleyebilirim. Neden Kant haricinde? Çünkü ne ee, dediniz? consciousness, expansion of I dediniz evet. ve consciousness'ın tarihidir dediniz. Hayır, tarih veya bu yani denilen şey, consciousness'ın zeminden kuruluyor. Yani bilmiyoruz dışarıda ne olduğunu, sadece bilebildiklerimizle, e, dağılması bize göre... Tamam değil. Ya, bunu, bunu da tam değil dememe sebep olan iki metin var kaldı. Biri e, ebedi barış üzerine felsefi bir deneme. E, iki de kozmopolit bir bakış açısından e, bir dünya tarihi yazma denemesi. Bu her ikisinde de Tarih üzerine söylediklerinde bilincin tarihe, ilişki, tarihe bakışından bahsediyor evet ama bilincin tarihinden söz etmiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela şunu söylüyor. Ebedi bir toplarış metninde. Biz bir şeyi yapmazsak yani insan eylemlilik halinden mazidir. Biz bir şey yapmazsak tarih nasıl olsa bize onu zor bizi bizi ona zorlar. Bize onu cebren yaptırır. Ve insanı iki açıdan düşünmeliyiz diyor. Ve bir değil, de. Ee, ve burada da kritik akıl eleştirisine kendisi atıfta bulunuyor ya. Yani. Bir fenomen olarak düşünmeliyiz, yani dünyadaki fiziksel dünyadaki olaylar içinde bir olay. Bir de bir numen olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla iki ayrı açıdan düşünürsek aslında e, insanı paradoksal bir varlık olarak görmekten de çıkmış oluruz. Diyor. Ama yani son söylemek istiyorum, kozmopol e, bakış açısından da öbür, metinde de evrensel bir tarih diyor. Şey, yani insanın dışında da yürüyen bir tarih olduğu görüşü çok ikisinde de net. Şöyle bir nokta var ama Kantın leksyon etikiz, yani orada e, amfiteks kurabileceğimiz an bahsediyor. Yani kurmak daha kastetti benim anlayışım kadarıyla. E, Kantın işte, genel olarak felse felsefesinde tarif ettiği ve son olarak moral bir uzaklık temsili olan politik eee belirli politik karakteri olan bir eylem biçiminin aslında habitus olabileceği, olabileceğini, yani alışkanlıklarımız olabileceği ve bu bunun e, üretilebileceğinden bahsediyor. Yani dès du noble dès du pratique'e bak onun yanından o kadarı. bu anlamıyla söylemiştim. Ben. Dış dünyanın aslında eee karşısız akleden, e, cesaret şey yapan e, düşünmek için, ne için, düzmek için irade koyan, karşısız bilinç tarafından üretilebileceği. E, zaten kendisinin bekleminde dünya e, Üretilebileceği, doğru burada bir şey yok evet tamam. ama bundan ibaret değil yani şey değil ee, dünya diyeyim yani demiyor da yani böyle o kelimeler üzerinden konuşursak dünya bizim yani bilincin bunu dünya bilincin kendisini üretmesini beklemiyor yani bilincin haricinde de bir dünya var bu şey gibi biraz mahkebelinin mesela virtü ve fortuna karşıtlığı vardır ee, Erdem şeye karşı Fortuna'ya karşı, for, fortuna ya karşı ee, politik eylemlilik durdu. O olmazsa bir nasyon diyor yani bir şey diyor şey ee, bak olmazsa zaten yani Fortuna onu dünya tarihi sahnesinde bir yere yerleştirir. Önemli olan direnç göstermek. Benzer bir şey geldi söylüyor. İşte Hegel'den önce Kant da söylüyor. Yani dediğiniz tüm ileride diyor ama eksik olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Yani bu siyasal ve de sanatsal bir dönemi istiyor bunu siyasal değil de toplumsal alanla ee, bu yasa, yasanın gerekliliğinden bahsettiniz ya, aslında o hani şeyleri de bağlaştırıyoruz. Bazı yani işte, dinlisayar için dinnan zeki üzülü, dinvedip ve dinlendirip var. Yani dinitli olma, dinlenebilir olma ancak o şekilde obje, şey haline geldiğinde. Ama bu şey haline gelebilmesi mesela Kamp'ta e, Akron tamamen sınırları içindeydi ve bir noktada da şeyin içinde, pür art, pür içinde. içindeydi. E, içindeydi. Fit'e bunu ama pratik alana taşıdı ve pratik alanda bize tam bahsettiğiniz gibi getirdiği nokta, prakçis hatta buradan Marx'a da açılacaktı. Ay'a işte pure activity, tatan türüldü. <gülüyor> ve burada işte aykenini pozitif ettiği anda karşısındaki olmayanın da pozitif misi bakımında evet bir yasa koyucu hale de geliyordu. Ama esas sormaya çalıştık şu olacak, yani bu tam kitabımızın da ele aldı, 19. yüzyıl öncesi, ya da aydınlanma diyelim ona. Bundan önce hep bu bir aradalık ve siyasalın mümkünatı üzerine düşünme fikri, tam Kant'ın işte bu What's bahsettiği gibi dışarıdan gelen bir buyruk halindeydi. Kant'la açılan bu dönem ise bize bunu aklın kendi kendine sunabileceği, ya da Fichte eylemleriyle tam da bu Q, Activity ayının kendi kurmasıyla mümkün olabileceğini söylüyor ama sanki buradaki ruptur şey yani bu aydınlanma öncesi Rainlight'ın döneminde devlet olarak alacaksak mesela bu devlet ya da Lord'un Lord buyruğu olarak <gülüyor> e, Kant, Fichte Schelling, Hegel tam da e, Hegel'de cismanleşen e, o Civil Society dediğimiz şey Uh, siklik gayb de bir yanda yani ethical life yani, uh, etik yaşam dese de uh, bir noktada devletten taşıp sanki ahlak alanına sıkıştırılmaya başladı soruları birleştirecek olursam Önder ve Ard'ı siyasalı ve bir aradalı yani toplumsalı devletsiz ve ahlaksız bunların ötesinde üçüncü bir şeyle düşünmek mümkün mü? bu bağlandı bir araya gelişi. Yani bir devlet olmak sizin ama ahlak gibi sert, yaptırım gücü çok keskin bir hale getirmeyecek bir noktada düşünebilir Çünkü yasayı koymak tek mesele değil, aynı zamanda yasanın otoritesine ve forsuna ve yasanın egzeküt edilmesine de bağlı. Bu egzeküüsün hem devlette hem de ahlakta çok sert ve keskin, hatta belki de bu yüzden freedom, dediğimiz şey, yani dediğimiz şey. Limitleme kısmını çok sert yaparken bunun ıı, üçüncü bir yerde düşünme fikrimiz var mı? Bunu sorarken aklına şey geldi mesela. Yasanın diye ama bu yasayı devlet ya da ahlak gibi bir yerden düşünebilir miyiz? Mesela koban yani Dojava'nın kendi kendine yasa koyması. Bu bağlamda kendini belirlemesi ama bu belirlenimin bir devlet ya da bir ahlak üstünden bir ahlak üstünden yapılmayabileceğine dair bir şey sunabiliyorum O Sondan başlayayım ben de o zaman söylediğinizi. Ee, ve iki ayları devlet olmadan bunu yapıp yani toplumsal bir aradalık üzerinden düşünmek başka ve bence düşünebiliriz. Yani aynı zamanda da konuşabiliriz yani konunun içine de konuşabiliriz, bağlantını da konuşabiliriz. E, fakat Ahlak deyince, ben mutlaka genel geçen ahlak normlarının anlaşılması gerektiğini düşünmüyorum. Şöyle bir kısa bir ekleme yapabilir miyim yani... yani o, o zaman bitireyim. Bir, bir. Tamam. Ee, bir aradalıkta, yani en basit bir iki kişinin bir aradalığında bile Yeni bir ahlak oluşturmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ya ahlak deyince benim aklıma çok sert şeyler gelmiyor. Yani ne de dikkat ettiğinizi tabii ki anlıyorum ve kabul ediyorum. Ama orada kalmak zorunda değiliz. Şöyle belki biraz daha açıklayalım. Yani kitapta var <gülüyor> ıı, filtreden gidelim, daha çok bu soruyu filtreden ıı, formüle etmiştim. Filtre bize aynı zamanda şey söylüyordu yani bizim işimizdeki dünyanın, bu yaşadığımız dünyanın bir aslında araç, yani ahlaki yasamızı ıı, postüle edebileceğimiz ve egzeküt edebilmemizin bir yasası olarak, bu ahlaki yasanın bir aracı olarak doğayı sunuyorlar bize. Ve hatta bir yandan işte ıı, Jena'dan dağıtılmasının sebebi, işte devlet ve kilisinin ıı, görevini yerine getirdikten sonra yıkılması gördüğü için. Sordum soru ise işte, tam da şöyle bir şey. Yani doğayı nesneleştirmek için ve e, tüm Alman idareslerinin gittiği nokta gibi nesneleşmeksin için bilinemezdik gibi bir notyonu da kaldırarak yani bu, bu bağlamda ahlak tam öte e, ya da ahlak başka bir şekilde düşünmenin mümkün Yani ahlak dediğim ben çok spesifik e, bir yerden bu bu bağlamda toplumsal ve siyasal da bu toplumsal bir unsuru ve dinamik sürekli yeniden kurucu bir unsuru olarak düşünmenin mümkünatı var mıdır? Ee, var. Bence var. Ve bu aslında ilk ikiye ayırdığım ilk kısmıyla yani e, devlet olmadan bir bir aradalık mümkün mü? İşte Kobani örneği verdiniz siz. E, ve bu tür bir, o sizin de sözünü ettiğiniz, Alman idealizmindeki doğanın nesnileştirilmesi ve onu bilebilmek için ancak nesnileştirmek ve oradan türeyen ya da türetilen ya da ona e, bunun dayanak oluşturduğu ahlilak anlayışının dışına da bir yere gidilmesi mümkün? Bence bazı noktlarda gidiyorlar zaten. Bununla kısa bir tavsiye yani Çünkü evet demek ve hayır demek bu noktada herhangi ben... bir determinasyon sağlamıyor bize Nasıl daha dair bir şey söylemeniz mümkün olur mu? Şimdi ee, Kant'ın kategorik imperatifi malum. Son derece formel bir şeydir. Yani işte bizim bilgi ee, kişinin öznel maksiminin evrensel bir yasa haline gelebilmesi. Ya yani kendi için kendi için öyle bir şey iste ki bu aynı zamanda evrensel bir yasa haline gelebilsin. Şimdi ee, bu formel iki orada da söz Aslında son derece Hristiyan aslında Matta İncilinden türeyen bir şey normal. Eee ve daha doğrusu işte eski ayitten yeni ayitteki Matta İncilinin yorumlarından biri. O da onun dayandığı buyruk da aslında Türkçe komşunu seveceksin diye gelmiş. Aslı kullanılan Latince kullanılan <gülüyor> Latince kullanılan kelime proximus neyse herkesin, herkesin. yanındakini seveceksin, bir seveceksin. Mat matta incili bunu genişletiyor. Ve şunu söylüyoruz. Sadece seni sevenleri mi seveceksin? O zaman bir vergi memurundan farkın kalmaz diyor. Ya da bir pagandan. Şimdi meseleyi yani sizin söz ettiğiniz e, meseleyi bu işin bir yönü. Ya yani şunu söylemek istiyorum. E, şimdi dinin kumsal olarak ortaya çıkışı bile bir e, eski Yunancadaki polis kelimesini göz önüne alarak söylüyorum. Politik bir duruş olarak ortaya çıkıyor. Yani şimdi mesela on emre baktığınızda mesela eski evdeki on emre baktığınızda e, işte ilk dördünde Tanrı kendini tanıtıyor. E, son iki şeyde emir de 9. ve 10. emirler işte komşunu seveceksiniz, komşunun komşun yerine yalan tanıklılık yapmayacaksın. Matta İncil'inde bu ikinci emir ve diğer bütün, yani birinci emir yine Tanrılık'ın tanıklılığı ve diğer bütün emirlerin bundan türetildiğini söylüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir kere kişisel olarak dinle ya da ilahiyatla ya şöyle söyleyeyim dinle ya da ilahiyatla kişisel bir bağ kurmak mümkün değil. Kurumsal o bile demek istiyorum o bile bir kurumsal e, oluşum biçimde karşımıza çıkıyor. E, öbüründe yani e, ahlak e, konusunda Kobayi'de çok net bir şey var bence yani de bir var da olmalıdır şunu söylemek istiyorum. Pozitif var olmalıdır diyor. Ve bence bu en temel ahlakidir. Yani mesela yine 19. yüzyıldan çıkacak oluyor ama değil aslında. Spinoza'da kişinin kendi varlığında kalması en temel ahlaki erdem. Yani Spinoza var, biliyorum, biliyorum değil. O yüzden var olma direnci kendi başına ahlaki bir şey. Kendi başına ahlaki bir norm. Kişi bunu kendisine norm olarak ee, getiriyor. E, ve bu e, sadece Spinoza ile de sınırlı değil. Mesela doğal hukuk teorilerinin büyük kısmı da buna dayanıyor. Mesela Hugo Grotius çok temel ee, hukuk e, normlarını ortaya koyduğu gibi şunu da söylüyor. Aslında doğal hukukun dayandığı en çok temel bir şey var. Kişinin kendi varlığında kalma hakkı. Yani dolayısıyla var olma... Şimdi birincisini şunun için söylemiştim. Devlet olmadan da kurumsal bütün olabilir. Yani dini ekstrem bir örnek olarak verdim. Yani din bile kurumsal olmadan olamıyor. İkincisini de şunun için söyledim ya şu, şu an da söylüyor oldukları. E Var olma direncinin kendisini de temel ahlaki norm olarak ele alırsak başka bir ahlakı da buradan türüyerek geçirebiliriz. Yani bitireyim neyse. E, adama kültünü dışarıda bıraktığımızda genel geçer ahlakın büyük bölümünü de dışarıda bırakmış olabilir. Yani başka soruyu ötürü bir eklem yok. Sadece devlet, devlet ve ahlak ötesinde üçüncü bir şeyi düşünmek derken bunların ikisini de yine de yani birinin buyruk vermesi birinde ise tam işte fihte ve şiirin kanadında aşkınsal bir egonun tam uça tavlanmayı açabilmesi ve empiliğin ancak onlar sonra gerçekleşebilmesi bakımda devlet ve şey, ahlakı gene de transendantal bir yer, yere konumlayarak sormuştum. Yani transendantal olmayan bir şekilde bir aradılık ve bir siyaset. Yani içkin. Spinoza'dan verdiğimiz örnek bu bakımdan anlamlı olabilir. Yani sormaya çalıştığımda buyurdu. yani O aşkınsallığın ötesinde o buyruğu verecek bir şekilde bir aradılık ve siyaset. Yani, daha uygun olur. Bir <gülüyor> <Peki teşekkür ederim. gülüyor> <gülüyor>